الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا dâna لولا Vemâ الله va'ad-i sâmi illâbillâh. بالله quad جاءت râsulü ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله عوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم فبارك لنا فيما الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم الحي القيوم الذي لا مجد به Vedefătu încumul s-s-u eb ve-lâ kuvvete illa Bu mübarek ilim meclisine Cuma gecesinde salvat-i şerîfelerle başlayalım. Şeyh Halid-i Bagdâdî Kuddisesî Rûh Hazretleri'nin Halife Hazretleri halifesi Halîfe Uthmân Hazretleri'nin halîfesi olan kutbu'l-aktab şeyh Muhammed Hazin el-Farsavi kutsal rüyasında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i önce rüyasında gördü daha sonra yaka faten yani uyanıkken gördü Mevla Teala bazı dostlarına uyanıkken görmeyi nasip eder. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ithafen gayatul hayrat isminde bir takım salat-u selamlar tertip etti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu salavat-u şerife hakkında kendisine her kim bu salavatı sevgiyle bana karşı muhabbetle ve iştiyak ile, şevk ile okursa içinde bulunanlar adedince ki çok faziletli adetler, sayılar sınırsız, sonsuz hasenat yazılır ve arasat meydanında arasat gününde kıyamet gününde ben ona şefaatçi olurum buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem tabi bu bir ilhamdır ve zuhurattandır ee, biz bunlara inanıyoruz evliyaullahın bu gördükleri boşuna değildir inandığımıza göre de Rabbim bize muamele görecektir ve faziletlerine bizi eriştirecektir siz salamat şerifelerle meşgul olursunuz içinizden salavat-ı şerife okursunuz ve amin dersiniz ve Mevla Teala hepimizi ortak eylesin. Amin. Hepimizi bu salavat-ı şerifenin içerisinde bulunan adetler, sayılar sonsuz ve sınırsız mükafatlarla müşerref eylesin. Amin. amin. Allahumme salli al-damasaqi li zeraayat-il vücudi bid وعدما قد أحاط به علمك يا علام مما كان وما قد يكون أبدا الآبدين على سيدنا محمد وآله وصحبه وجمع الأنبياء عليهم السلام وصل رب عدم ثاقي لما قد حصل بالتمام من ضرب ذرايات الموجود في نفسها بالدوام ومثله آلاف في ألف مرة يا كريم على رسولك المصطفى محمد سيد الأناام وصل رب عد مثاقي لما تقدر أن توجده من الأعدام في الكون ولا مكان حتى ما بعد الحشر يوم القيام وعد ما يحصل من ضربها في نفسها دائما يا عليم على من الذي اخترته على كل الخلائق ورفعته إلى أعلى المقام وصل رب عدى الوامر والنواهي والآيات والأحكام وعد ما وقع في القلوب من الخواطر والمسواس والإلهام وعد الحركات والسكنات والأنفاس والوان الخلائق على الذي فضلته وقربته ونزلت عليه أحسن الكلام وصل رب عدى أفقاد جزئيات أنواع وعد خلقت وكونت في هذا الدار في دار السلام وعد وجودات الكونين وما فيها من العمائل والدقائق على الذي لولاه لما خلقت الأفلاك لما خلقت الخلق ولا الأفلاك العظام وصل رب عدم ثاقي لذرايات دائرة الإمكان من تحت الثراء إلى أعلى العرش وما قد يكون في الجنان وعدما حصل من ضربها في نفسها بعددها يا محيط على حبيبك المختار محمد النبي آخر الزمان وصل رب بعدما كشفته لقلوب, العال لقلوب العارفين في الكون ولا مكان وعدما تعلقت به سبع الصفات بالإيجاد والإمكان وعدما يحصل من ضرب المضروب في المضروب في كل طرفة العين على الذي رفعته إلى بساط القدرة حتى رآك بالعيان وصل ربي عندما بالعش والسدرة والجنان من كتم الحور والقصور والطيور والبلدان وعد وزن مثاقيلهم بما فيهم كذا مع السبع, مع السبع الطباق على من الذي قربته وقاب قوسين وكلمته بأبلغ البيان وصلي ربي عد مَا في الارض من الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَأَنْوَاعِ الحيوان وعد مَا في الْأَنْهَارِ والعيون وَالْبُحُورِ كذا مَعَ مَا في النِّيرَانِ وَعَدَّ وزن مثاقيلهم بما فيهم مَا عد الجزاء جميع الخلائق علام من الذي استغرق في جمالك وخاطبك وصل في كذا في من الآيات واللغات والحروف والألفاظ والمعاني فعد أجزاء جزئيات الأكوان وما فيها من العبر والأسرار على نور الكونين سر الوجود محمد سيد أهل الجنان وصل رب عد مثاقي لجميع ما ذكرت في الأبيات بالمقال معد ما قد حصل من ضرب المجموع في المجموع بالدو بالدوم والكمال على روح الوجود شمس الضحى محمد والأنبياء جميعا وأبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والصحابة والآل وصل رب عدم ثاقي لكل ما خلقته في هذا الكون وفي كون البقاء على نور الهدى محمد المبعوث رحمة للعالمين خاتم الأنبياء وشفعه إلهنا في الحقير الفقير المسمى باسم الحزين وفينا في جميع المذنبين كما شفعت في اهل العباء صلوات الله جميع الخلق بالدوام قدما قد احاط علمك على محمد المبعوث رحمه للعالمين واله وصحبه والانبياء عليهم السلام يا رب العالمين الله تعالى Kainat-i Efendisi'ne sallallahu aleyhi ve sellem arz eylesin. Amin. Mubarek Cuma gecesi tarafımızdan arz eylesin. Amin. Kendisini hepimiz hakkında, bütün günahkarlar hakkında şefaatçi eylesin. Amin. Dünyada himmetlerinden, ahirette şefaatlerinden mahrum eylemesin. Amin. Amin. Hürmet Taha ve Yasin. Sallallâhu aleyhi ve sellem. Mubarek gecelerde salavat-i serifelerle başlayalım. Hem de... Televizyonda salavat-ı şerifelerin devamlı zikredilmesine vesile olsun. Kainatın Efendisi'ne sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı okunmasına vesile olsun. Amin. Şimdi size bir kitap getirdim. Tabii kitabın 95-98 sayfa kadar. hadis hafızı İmam Şuyut'un Hazretleri'nin eseridir İmam Şuyut'un Hazretleri yüzlerce binlerce böyle eser yazmıştır kimisi büyüktür, kimisi küçüktür bazı eserleri ciltler, çok ciltlerle doludur bazı kısa, kısa risaleler yazmış Allah Teala kabrini nur eylesin Amin. Mısır'da, Kahire'de ziyaret ettim gittim ama da kapı açık değildi. ama ruhaniyette kapı, pencere, baca yok ruhaniyet görür. Bunbarek zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle uyanıkken görüşenlerdendir. İmam Suyuti çok hizmet etti dinimize. Mücedditlerdendir. Yani 10. asrın başında vefat ettiğine göre o asrın müceddidi oldu. 911 vefatı icri. 911 işte 10. asrın başı Başından on bir sene de yaşamış. Rabbim şefaatlerine nâilelisi. Kitapları, eserleri çoktur. Bu eserde sırf ne yazmış bu? Tabi o kimden aldığını, ravilerini vesaire uzu, uzuyor, gidiyor. Bizi tabi çok alakadar eden kısmı. Bu hadis-i şerifler ne hakkındadır? E-hadîs-i <gülüyor> Kışla ilgili hadis-i şerifler. Rahmetli Adem amca vardı. Arı sütü falan bir şeyler o çok sene evvel Bursa'ya giderken Ona uğruyoruz işte, oradan bir şeyler alıyoruz Paramızla yani ha, hediye zannetmeyin Ondan sonra Kölcük tar tarafındaydı Dedi işte bundan Şöyle içeceksin şişede falan Ben dedim iki şişe içsen ne olur falan, dedi keseye zararı var Ben de zaten safra kesesini <gülüyor> anlamadım yani Yani hakikaten pahalıymış demek istedi Şimdi de işte çok kış yaparsa keseye zararı var fakir fukara rahatsız olur diye onu da diyemiyorum ama işte kışta kışlığını yapmadığı vakitte de bereket az oluyor kar birikmeyince barajlarda yazın sular az oluyor mahsuller bereket verimsiz oluyor işte her şey mevsiminde güzel Allah Teala hayırlısını bilir ve hayırlısını yapar Fazbu Keremiyle bize vatanımıza ve İslam vatanlarına hayırlı mevsimler ihsan eylesin Amin. Şimdi İmam Suyut Hazretleri mesela bu adı de, e, bana şu, ona şu. ilk hadisi mesela bir hanımdan almış. Ümmü'l-Favl. Muhammed el Kutsi'nin kızı olan Ümmü'l-Favl bana haber verdi diyor. Hocası Bir hanım hoca efendim. Onlar tabi böyle meksicim mekteplerinizdeki gibi kadın erkek karışık değil. Perde arkasından yani hoca hanım görünmüyor ama e, hadisçi Ee, o kimden almış diyelim. Ebu'l-Muali Abdullah ibn Ömer. Bu Abdullah ibn Ömer senin bildiğin Abdullah ibn Ömer değil. Ya yani sahabeden olan değil. Bu İmam Şübi dönemlerinde El Halavi diye biliniyor. Yani vefatı 807 o zatın. Çünkü İmam Şübi ona yetişmemiş olabilir. O hocası olan Ummü'l-Fazl annemiz. Ondan hadis-i şerifi duymuş. İşte o ondan, o ondan geliyor. Böyle rivayetler birbirine ekleniyor. Ama arada ne yok? Kesiklik yok. Onun duyduğu hanım, şundan duydum, o şundan duydu, burada arada kesiklik yok, belki işte, bilmiyorum. Saymadım, sekiz, dokuz tane rivayetle. Ebu el hudriye ulaşıyor, radıyallahu teala sahabedendir. buydu buyurdu sallallâhu teâlâ ale aleyhi ve sellem, eşşitâ rabi'u'l-mûmîn tasûrâ nehârufâsâme ve tâle leylûfâkâme Kış, Müminin baharıdır, yani mevsimidir. İmanlık kişi ne yapar? Kıştan faydalanır. Ne bakımdan? Kışın biz çok e, çay bahçelerine gidemiyoruz, üşüyoruz, dışarıda duramıyoruz, deniz kenarlarında dolanamıyoruz. Bu nasıl bahar ya? Bu manevi bahar. Bunda ahiret için ne var? Güzellikler var. Çünkü gündüz kısalıyor. O zaman ne yapar buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Oruç tutar. E oruç ne oluyor? Kolay oluyor. Beş, de, beş demeden iftar oluyor. E ne kadar kolaylaştı değil mi? Gece uzuyor. Bu da ne hevesiyle oluyor? Teheccüd namazında erken kalkma usulü oluyor veya yani gece kalksan dahi kaç saat fazla uyuyorsun, kalkıyorsun yine de teheccüd kavuşuyor. Dağ uzun kılmak isteyenlere, imsak hemen girmediğinden e, uzun kılma imkanı Mevla nasip ediyor. Rabbim Teala istifade edenlerden eylesin. Amin. Amin. Es-Savmu fi şitâ Enes radıyallahu anh tal Hepsi kimden doğru geliyor? İmam Suyuti aradaki bütün ravileri eklemiş. Enes radıyallahu anh kadar ulaşan senetle Kâinat'ın efendisi buyurdu Sallallahu aleyhi ve sellem Es-Savmu fi şitâ El-Ghanîmetul baride Bu şimdi bu hadisi Amir İbn-i Mes'ud'dan da ayniyetten almış. Yani aynı hadisi kaç raviden almış, onlar nereden ulaşmış? Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar hadis ilminde böyle bir ne var? İsnat var, silsile var yani zincir var. Kışın oruç tutmak nedir? Serin bir ganimettir. Serin, soğuk bir ganimet. Yani ne olmuyor? Gündüz de güneş çok çalmıyor, hararet olmuyor, işte ağız kuruması olmaz terlemeyince, güneş olmayınca, sıcak olmayınca e, oruç kolay olur bir ganimet yani. Ebu Osman en nehdi radıyallahu ta'ala tabiindendir. Hazreti Ömer Efendimizden işittim diyor. Ömer bin Hattab radıyallahu teala. Buyurmuşlar. Bu Ebu Osman en nehdi çok meşhurdan tabiinden. Bu mübarek zat Süleyman İbn-i Muhtemir radıyallahu anh, o da büyüklerden. O diyor ki, bu Ebu Osman enneti hiç günah işlemezdi diyor. Hiç günahı yok diyebileceğim adamdır diyor. Her gece kadar kılar, gün her gün oruç tutar. Tabi bayramlar hariç. Hatta o kadar namaz kılardı ki diyor, baygınlık geçirene kadar bayılır yıkılırdı diyor. Hiç namazdan geri durmazdı diyor. Nafile namazdan bas. Böyle zatlar, rivayet edenlerde kimler var görüyor musun? Rivayet edenler başlı başına bir mesele. Sene 95'te vefat etmiş, çok eski tabi, tabiim bu uzatlar. رضوان الله أليم Ne buyurmuş Hz. Ömer Efendimiz'den, ne işitmiş? اشْتَاهُ غَن۪يمَتُ abidin. Kış nedir? İbadet edenlerin ganimetidir. Ganimet ne demek biliyorsunuz. Yani Türkçe'de şimdi ben ganimet, manimet yok da, kendimiz ganimet olmuştuk zaten. Ama eskiden ne yapardı İslam devletleri? Allah yolunda müşriklerle, kafirlerle, cihad ederler. Oradan alınana ne deniyor? Ganimet. Ganimetti. En helal mal oydu. E şimdi, kış müminlerin ganimetidir. Niye? Abitlerin, ibadet edenlerin ganimetidir. E ibadet, en mühimleri gece namaz, gündüz oruç. E ikisi de kışın kolay. İkisi de kışın kolay. O zaman ne oldu? Fırsat, ganimettir. İstifade etmek lazım. Muaz ibn Cebel teala, Büyük sahabi, ona ulaşmış senediyle İmam Sûrdu Hazretleri O da nereden işitti, kimden işitti? Rasulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem buyuruyor beni <gülüyor> âdeme telînu fîş-şitâî oğullarının kalpleri kışın yumuşak olur Nasıl vaziyet, nasıl buluyorsunuz? Sizde bir yumuşama var mı, hissediyor musunuz? Kaya gibi mi, taş gibi mi, su gibi mi, çamur gibi mi, ne vaziyet? Bizde zaten hissiyat kaybolmuş. Refleksler bozulmuş. Sinir uçları dumura uğramış. Benim ayaklarım gibi yani. Vuruyor, doktor tık etmiyor. Şekerler tarafı tık atmış. Vurduğun zaman ayağın atar. Amin. Amin. Amin. Ee, sizin de kalpler öyle mi olmuş acaba? Vuruyorsun, tık etmiyor. Yani kışın durum neydi? Yazın durum neydi? Fark ettiyseniz kışın fark edersiniz. Yoksa yazında Öyle bir katılık var ki, ne yumuşadığını anlıyoruz, ne katılaştığını anlıyoruz. Ama yazın nefis çok azgın olur. Zaten karı kız çıplak olur. Kışın millet de kapanıyor. Ondan sonra, niye yumuşuyor kalpler? ve لَنَّ اللّٰهُ تَعَلَى خَلَقَ عَلَقَ عَلَى السَّلَاتِ وَسْسَلَامُ مِنْ İnsanoğlunun hamuru nereden? Çamurdan. Yaratıldığımız ham madde ne? Babamızın. E babamızın genetiği de bize sirahat etmiş midir? 70'i. Kimden olacak ya? Babandan gelecek daha. Maymundan gelecek hali yok. <gülüyor> Çamur toprak ne zaman yumuşak oluyor? Kışın yumuşak oluyor. Hakikaten yazın kuruyor çatlıyor böyle değil mi? İşte madem ham maddemiz kışın yumuşak olur sen nesin? Ham madden neyse sen olsun. O zaman bizde de bir yumuşama olması lazım. Zaten onun için yazın cemaat azalıyor. Neden? Katılık var. Ne köye gidiyor ya sende? <gülüyor> Köyün arasında plaja da gider bu millet. Belli olmaz. Bir de bakarsın plajda. Ya ben burası <gülüyor> boş diye geldim. Karılar kızlar işgal etti ya. Ulan işgal ettiyse kaç da? Boş diye gelmiş sonra karılar gelmiş bu da hoş diye oturuyor. E geldim boş diye. E geldi karı kız kaç? O da e ben ne yapayım? Ben önce geldim. Ha önce gelene günah yok, öyle mi? Önce gelene günah yok mu ya? sen hasta mısın? Yazın katılık var, anlaşıldı. Kışın fırsatını, kıymetini bilelim. Ondan sonra efendim, tabii birçok rivayetler alıyor. Ben sizle alakalı birkaç hadisleri okuyacağım. i̇bn Abbas'tan, radıyallahu teâlâ'nı rivayet ediyor. İmam Suyut Hazretleri, İbn Abbas Hazretlerinden yani oraya kadar senedini sayıyor. Ben isimlerini sayamıyorum. Vakit yok diye. Hadis dersi olsa sayarız isimlen. Salihler anıldığı zaman rahmetler yağar. Allah Teala İmam Sufi Hazretlerinin bu eserde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar e, ulaştığı istatlarında isimlerini zikrettiği sahabe ve tabi'in ve tebeî tabinden bütün ulema ve büyüklerimizden razı olsun. Kabirleri nur eylesin, Amin. derecelerini ali eylesin şefaatlerine nail eylesin. Amin. Amin. İnne'l melâike te tefrahu bi zihâbi'ş şitâ. Melekler kışın gitmesine seviniyorlar. Kış bitince melekler seviniyorlar. Ne alaka? Allah Allah. Ben de baştan anlamadım. Limayet hulâ ala fukara'il müminîn eş-şiddeti. Kışın müminlerin fakirleri zorlanır. Yakacak bulmak meselesinden Çalışan işçiler de zorlanabilir soğuktan, açık yerde çalışırsalar Onun için melekler kış gidince seviniyorlarmış Müslümanların fakirleri rahatladı diye biraz Allah Allah Ya bu melekler Müslümanlarla ne kadar alakadar oluyorlar Ne kadar ilgili oluyorlar Bizi ne kadar düşünüyorlar Zorluğumuzu istemiyorlar, kolaylığımızı istiyorlar Allah Teala onların da derecelerini âli eylesin ama Onların da makamları belli belirli Onların makamları da artmıyor, eksilmiyor. Ama biz onlara salat selam edebiliriz. Allah Teala onlara salat selam eylesin. Amin. Amin. Şimdi bizim için istiğfar ediyorlar. Affımız için Allah'a yalvarıp dua ediyorlar ama. Biz onlar için istiğfar edemiyoruz. Çünkü onların günahları yok. Şifa, afiyet dileyemiyoruz. Hasta olmaları yok değil mi? Evet. İşsizlere iş, eşsizlere eş yok. Onun için melekler ancak ne yapabiliriz? Biz çok seviyorlar, bizimle seviniyorlar. Her işimizle ilgileniyorlar. Geçen bir kitapta gördüm. Kadir gecesinden bir gece evvel yani Ramazan-ı 26. gecesi. O rivayetten de anlaşılıyor ki 27 olduğu tabii. O da ayrı bir mesele. 26. gece diyor. Nasıl düğün dernek insanlar hazırlık yapıyorlar bir gün evvel. Meleklerse mahada öyle hazırlık yapıyorlar. Ertesi gün bizim bayramımızı kutlamak için. Ya. Çok büyük bir şereflerimiz var, itibarımız var. Allah indinde, melekler nezdinde değil mi? Müminlerin, Müslümanların ne dereceleri var? Mevla Teala kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Bir hadis-i okuyalım. Kaç hadis en başta okuduk ya daha sohbete başlamadan. Değil mi? Ebu Malgileş'ariyye radıyallahu teala anin nebiyyi sallallahu teala bu hadis-i şerifte de Buda, tu bași var e manalar hemen hemen aynı yere varıyor onun için la remenem, e Minel nieră, e tane rând, var hayırdandır yani Allah katında iyilikten sayılır bu rând, e bize göre olanlarını biz dişimize göre olana bakarız birincisi mai rând, e mai rând, e mai rând, e mai rând, e mai bu hayrı. Niye? zor iş. Öleceğim diyordu kopya herifin. Durduğu yerde ödü kopi öleceğim diye zaten. Bir de cihada nasıl gidecek? Değil mi? Göstereceğim, çekeceğim bizinkileri böyle bir. Gösterdiğin zaman böyle bir bir heybetli gibi iri yarı falan böyle, yarma gibi affedersin, adamı gösterirsin, karşı tarafı korkutursun ama o da der ki, hani çekecektin beni der. Bir an evvel geri gitmek ister. Çünkü cesaret neyle değil, çüşşeyle, kalıpla, kıyavetle değil. Allah Cesaret versin. Amin. İslam cesareti versin. Amin. Amin. E tabii düşmanlar, kafirler vatanımıza musallat olurlarsa, İslam vatanlarına musallat olurlar, işgal ederler ve şair düşmanlar olursa o zaman şimdi kılıç zamanı değil derse ama kılıcın da hakkı var yine zamanı gelir. Her şeyin zamanı gelir. Hazreti Mete döneminde yine cihat nereye dönecek? Yine kılıca, kalkana, oka dönecek yani. Değil mi? Birincisi cihat İkinci hayırlı haslet Yaz günü oruç tutmak Bu da kalsın değil mi? Ramazansa Ramazansa nasıl? Mecbur da ha? O hayırdan olur mu? O nasıl hayırdan olacak? O nafile hayır, nafile fazla O mecbur Ama onda da çözüm bulmuşlar Ne yapıyor? Sefere çıkıyor Ne yapıyor? Ne yapıyor? dönünce nasılsa günle gün tutacak kefaret de yok e, caiz midir e caizdir ben ne diyeyim sana seferi gidersen 15'ten fazla bir yerde durursan seferi olmazsın çok uyanıklık yapma ondan da haberin olsun değil mi ama sıcakta oruç tutmak hayırdandır ve husnul sabr in del musibeti bu da bugünkü derste de gelecek musibet vurduğu zaman güzelce sabretmek Hep de güzel, yani sabır demiyor, güzel sabır, Şikayet yok, rızasızlık yok, itiraz yok ama ne zaman geçen de dedik, musibet geldiği anda sonra musibet soğudu gitti, sen başladın sabretme, musibet vurduğunda ne yaptın bas bas bağırıyorsun, beni mi buldun diyorsun haşa, bu hayır olmaz وَتَرْكُ ve وَاَنْتَ مُحِكُّلْ Haklıyken bile haklıyken bile mücadeleyi terk etmek çok hayırlı bir iş. Nasıl sizin durumunuz? Yahu bir mücadelelere giriyoruz. Mücadele nedir merak anladınız mı? Tartışma. Ne hususta? Ya işte orada kedi geçti suyun yanından. Kuyruğu suya değdi mi değmedi. Değdi değmedi, değdi değmedi bir saat mücadele. O değdi diyor. Bu değmedi diyor. Ya kapatalım bu konuyu arkadaş, ömrümüz bitti. Konu bitiyor, biraz sonra geçiyor. Ama değmişti diyor. <gülüyor> Yeniden aynı konu tekerrür ediyor ve böylece bizim milletin ömrü heba olup gidiyor. Ya hocam ben, ben böyle bir şey hiç rastlamadım. Niye rastlayacaksın canım? Sen, şu araba hızlı gider, bu cep telefonunun şarjı fazla gider, sen o işlerden takılıyorsun. Hele bir de siyasi meseleler girdiği zaman, Allah. Oh. Maç? Maç nasıl? O maçı sorma. Geyik muhabbeti mi? Metin Hoca diyor ayı muhabbeti de olabilir diyor. Yani bazı şeyler. Ayı muhabbeti ne diyor? Geyiği de geçti. Arkadaş, ayı muhabbeti herhalde şunu kastediyor Bilmiyorum. Metin Hoca'nın da kelamlarını şer etmek lazım. Ben de, ben de şer edeyim. Yani vurup kıra ayı yavrusunu severken öldürüyor ya. Demek o muhabbetten kavgaya dönüşüyor bu işe demek istiyor belki de. Ama, hakikaten yani şu maçlardaki mücadeleler mücadelede yine yani oynayanın mücadelesi değil bu seyredenlerin mücadelesi o oradan sağa gitmeliydi öbürü diyor ki yok arkadaş sola gitmeliydi o diyor şunu atmalıydı, o diyor yok yok buna atmalıydı bu saatlerce mücadele olur mu ya? kim haklı? o diyor ben haklı, o diyor ben haklı hadis-i şerifte diyor ki Kim haklıysa diyor haklıyken mücadeleyi terk etmek çok büyük sevap yazılacak. Ve bir hadis-i şerif-i de, sallallahu aleyhi ve buyurur ki ene daminun bi kasrin bi rıbḍil cenneti لمن ترك المراء Haklı da olsa çekişmeyi terk eden, mücadeleyi bırakan, konuyu uzatmayan kişiye cennetin ortasında bir köşk verileceğine ben kefilim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hatırlar mısınız bu hadisi? Ne zaman hatırlayın? Yüzmeyi suda hatırlayın. Heliman'ın merkebine dönmemek için başınıza bir tartışma girdi. Biriyle iddialaşma. Anladın mı iddialaşma? Şöyleydi, böyleydi falan falan. Hemen bu hadis-i şerifi hatırlayın. Niçin? Kırmızı hadisinde geçer. Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem, "Kefilim" diyor. "Kefilim" diyor haklı da olsa mücadeleyi terk ettiyse cennet ortasına bir köşk. Tabi bu hadis-i şerif üç maddelidir, belki ikisini unutmuş olabilirim. Bir hadis-i şerifte, yani yine bu hadisin bir maddesi şu olabilir, haklı da olsa şakalaşmayı terk edene cennetin ortasında bir köşke söz veriyor. Yani haklı da olsa. Yani şunu demek istiyor, yalan yere şaka yaparsa, yalan olarak yazılır. Yalanın şakası ciddisi yok. Yalan yalandı, öyle mi? Ama ya ben doğru söylüyorum ama insanları güldüreceğim böyle bir mizah yapmasa cennette ona müjde var e sen hoca efendi yapıyorsun ben yapmıyorum ki, ben gülüyor muyum? siz kendi kendine gülüyorsunuz da burada ben bir şey demeden ya aa yine güldünüz. ben mi güldürüyorum sizi? ben doğru içimden geleni konuşuyorum dişlerim bile gözükmüyor benim ya beş saatte dişim göremezsin Sizler dişleriniz açıkta kaldınız ya. Ne sırıtıyorsunuz? Ben doğruyu konuşuyorum size. Ondan sonra komik bölümler. Cübbeli hocadan komik bölümler. İnternette bilmem kaç tane site var. Gülmek için beni değil seyrediyor. Gid öbür şovmenleri seyretmeni ne seyrediyor? Amma ve lakin e tabii ki biz en ciddi lafı neyle karışık söylüyoruz? Şakayla karışık söylüyoruz. Orada yine ne var? Bir ilim ve Hikmet var, oradan alan alıyor, alamayan gülüyor havasını alıyor, o başka bir şey. Ama burada işte mizahı terk edene var, müjde var. Burada da mira, mira ne demek? Mücadele, çekişme, iddialaşma, inatlaşma. Ya, tamam kardeşim tamam, konuyu kapat. Niye? Yahu senden çekişene kadar yüz kere Sübhanallahübihamdi çekerim ya. Yüz kere Sübhanallahübihamdi çeksem ne olur? Bugün dünyadaki amel edenlerin benden eftali olamaz. Ancak benden fazla diyen olabilir. Dünyadaki bütün amel edenlerin en eftali olursun. Sübhanallahübü Hamdi'yi yüz kere dediğim vakit. Denizlerin köpüğü o kadar günahın olsa affedilir. Senin yaptığın mücadelelerde binlerce Sübhanallahübü Hamdi okunur ya. Sabahleyin gündüz bin kere Sübhanallahübü Hamdi okusa, canını cehennemden satın alır diyor. Hadis-i Şerif'te dualarım kitabında var. Bin kere okusa. Yani bizim tartışmalarımızda bin kere bile okunabilir mi? Okunamaz olur mu ya 10 dakika ya? Kunur. Ve tepki: s-salâet fî yevmil Bulutlu günde namaza erken gitmek Yani tabii şimdiki imkanlar arttı yani camiye giderken Biliyorsunuz Bulutlu günde şunu kastediyor eskiden böyle takvimler Yoktu Cep telefonunda da ezan saatinin vakti yazmıyordu Değil mi? Basıyoruz şimdi. Sabaha kaç dakika kaldı? Var mı telefonda? Var. var. E, o zaman kolay oluyor. Ama bulutlu günde hava aydınlandı mı, karaldı mı, gün açıyor mu? Bunu ikindi vakti, yani güneşin e, dönüşlerine göre, devri daimlerine göre millet tespit ediyor. Ona alışmışlar. Güneş saatleri bile var. Camilerin duvarlarında eski Osmanlı'nın güneşin vurduğu noktalara göre vakit belli oluyor. Onun için böyle vakit tartışmalı olursa, Ee, hava karışık olursa ne yapmak diyor? Erken gitmek. Yani neden ki kaçırmayayım diye. Bir de güneşten anlamazsın saati, bulutlu olur hava. O zaman erken gidersen cemaate kavuşursun, kaçırmamak için, tedbir için. Evet. Bizim ne alakalı diyor şimdi? Altı haslet hayırdandır. Ve husnul wudu'i fi ayyamish Kış günlerinde güzelce abdest almak. Abdesti güzel almak. Ne demek abdesti güzel almak? Fatküt yalapşala bal almamak amaç adam donuyor hava buz gibi su buz gibi Erzurum'da şurada burada elinde donuar adamın bir çekersin şeye koluna kadar bir de baktın donmuş yarı yolda ha öyle de var çelebi anlatıyor evliya çelebi zannediyorlar uyduruyor Erzurum'da diyor damdan dama atlayan kedi gördüm ortada dondu kaldı diyor <gülüyor> e ne gülüyorsun e şimdi eski kışlar olmuyor eski kışlar olmuyor işte Onun zamanında olmuş yani Evliya de boşuna yazacak adam değil. Mübalaha mı yapıyor, onu bilmiyor ama kitabında yazıyor bunu. Şimdi öyle bir kışta abdest almak demiyor. Abdestin ne kadar kurtarır? Birer kere yıkasan farz yerini bulur. Yani birer kere yıkasan ama mesela sabah namazı güneş doğacak, çok geç kalmışsın, vakit geçmiş, o zaman ne kadar yıkayacaksın? Birer kere yıkayacaksın. Çünkü namazı, iki rekat farzını kılana kadar güneş de olsa ette'iyyatü de namaz bozulur. Kazaya kalmamak için kaç kere yıkayacaksın? Birer kere yıkayacaksın. Yarım kere değil ha. Birer kere yani. Bir kere tam yıkayacaksın ha. E şimdi abdesti güzel almak ne demek? Üç kere demek. Yoksa altı kere demek değil yani. Üç kereyi geçmiyorsun ama her yere suyu değdireceksin. Ulaştıracaksın. Hal böyle olunca Şimdi tabi bu mesele de biraz zarara uğradı. Yani bu hayırdan da mahrum olduk. Neden? Doğal gazdan, eskiden şofpenler oldu. Şofpende suyu so soğuk suyu ısıtana kadar bir kova su dökerdiler. Musluk ak ak ak ak sıcak gelecek. Ne kadar israf. Bana da bazı lazım olurdu. Önce kovayı koyardım, ısıtana kadar kovayı doldurdum. Kovayı kenara koyardım. İsraf olmasın, onunla temizlik yaparlar diye annem rahmetli zamanda. Şohben zamanları yani, eski şohben. Biliyorsunuz, beş dakika, on dakika bazı kere beklersin, çok kışta. Depo derinden gelirse su, çok soğuk olmuş, buz gibi. Ama şimdi tabii doğal gazdan, hemen açıyorsun musluğu. Efendim, ısınıyor. E bu hayırdan da biz ne olduk şimdi? Mahrum olduk. Ya Hoca Efendi, ben yine balkonda acaba su tutsam, buz gibi suyla abdest alsam nasıl olur? Vallahi bilmem, hasta olmazsan iyi olur. Ama şimdi allah Teala sana da böyle bir şey yap diye de bir şey söylemiyor. İmkan varsa imkanı değerlendirirsin. Ama yine de gittiğimiz yerlerde, yollarda, şurada, burada, kış vaktinde soğuk suyla abdest almak lazım oluyor mu bazı? Oluyor, benim bile başıma geliyor. O kadar en nazlınız benim. Ama soğuğa çatıyorum yani. Donduğumuz oldu, daha elini yıkıyorsun, yüzümüze gelmeden böyle bir şey ettiğimiz oluyor. Elimizi böyle sallıyoruz ısınsın diye, oyuna soğuklar rastlamışım. Ayazlar yaylalarda, yollarda, şurada, burada. Değil mi? Evet. Demek ki soğuk suyla, kış günü, kış günü abdest almak ama alırken de güzel alıp soğuk diye ne yapmamak? Efendim abdesti eksiltmemek, noksan etmemek sünnetin edebini. Bu da hayırdandır. Allahü Teala bu mübarek kış mevsiminin hayırlarına Faziletlerine, oruçlarına, teheccüdlerine, dualarına, hacet namazlarına imkan bulmayı nasip eylesin. Amin. Şimdiden peşi inen kabul eylesin. Amin. Zikrine, şükrüne ve güzel bir karşı bizlere yardım eylesin. Amin. amin, amin, amin. Şimdi efendim, bir kitap bitirdik ha. O raviler dolu ama kitap, hadisleri bitirdik ya. Ne istiyorsunuz da? Şimdi bu hafta Hangi gündü acaba ben Efendimiz'e gittim? Cumartesi günü Ha Cumartesi günü Bu sonra salı gittim bir daha diyor ki Ne uğramıyorsun bize diyor Kaddes Allah'a şehrin Hoşuma gitti çok Yani sık gelmemi istiyor, o anlaşılıyor da Öyle takılması hoşuma gidiyor İnsan kime takılır? Sevdiğine takılır, sevmediğine hiç konuşmak istemez Yani Allah Teala Çok hayırlı uzun ömür, sahatu afiyet Başımızda daim eylesin Amin. Orada yani ben ziyaretler duyuyordum da e, görüntülerinde görüyordum on binlerce insan falan bu sefer tabi arada bulundum yolda gelirken kaldım geç gidince şeye yakın millet dolmuş. Yav Arafat gibi sırf kadınlar yani ha erkekler de yok bu kadınlardaki himmet gayret erkeklerde yok zaten yok o belli bir şey şimdi buraya kadınlara sohbet olsa Sizin üç misliniz gelir Külliyede ben sohbet ederken Yollar her yer kapanıyor Yani bazı, bari dedim Bu kandilde kadınlar gelmesin yani Köprüler tıkanıyor, yollar tıkanıyor Bizi alıyorlar, ifadeye getiriyorlar Sohbetten sonra askerler bekliyor kapıda <gülüyor> Nedir bu iş Ben ne bileyim gelmiş bile Ondan sonra, dedim bu, bu sefer Bu kandil kadınlar gelmesin İki kat ediyor ilk zamanki yer üç, üç, üç kat yarıya boş kaldı Ya Hakikaten Hanımlar e, Üç katı fazla olur Genelde bizim erkeklerden Cemaat bakımından Allah sayılarını artırsın Amin Hayırlarını artırsın abi. Amin Yani O kadar erkekler çağırılsa o kadar gider mi onu da bilmiyorum Ama nasıl oluk oluk oluk oluk Otobüsler şey İlan da yok ha İlan da yok yani. Ne sitede ilan etmişler ne böyle ilan etmişler. Bu Efendi Hazretleri nasıl bir mıknatıs yani? Allah için sevgi nasıl bir şey? Ama bunlar beni sevindiriyor. Tabii keşke yollar tıkanmasa şey olmasa ama bu işin de tuzu olmasa bu yemek yenmez. Bu da bir tuzdur, neden? Biraz ne yapacaksın? Zahmet çekeceksin, eziyet çekeceksin. Adamlar sanatçıları görmeye, artistleri görmeye nasıl gidiyorlar? Maç izlemeye nasıl gidiyorlar? E bu, bunların, bu hırsını, bu a, iştiyakını, hatta onlar bir de bilet parası da veriyorlar bazı kere. 50 lira, 100 lira bile bilet olan yerler var, konserler bilmem neler. Böyle de para da veriyorlar. Ha bize şimdi parayla dese, bizimki de peki de yarı eksilir. He? Tabi. Bizim zaman arkadaşlar bir internet sitesi kurdular. Çok evvel ama bu. Peki 10-15 sene var. Bizim bir arkadaş yani bu hizmetlere işte yardım olsun falan Ya dedi bir lira falan yapalım siteye girişi sembolik membolik Yap da görüşü dene dedim Gitti oraya bir site kurdu <gülüyor> Allah selamet versin iyi adam iyi niyetli kendine değil para Yani hizmete kullansak dedi Cihaz alacağız şunu alacağız bunu alacağız O zaman böyle imkanlar hiç yok Kurdu bin kişiye zor ulaştık Bin bin ya dedim bir liradan abatma olacaksın kaldır şu bir lirayı bir kaldırdı hemen on bin oldu <gülüyor> bir lira ya sigaraya günde kaç kere on lira verir yani saatlerce sohbete bir lira beş yüz lira efendim neyse şimdi kuruş <gülüyor> Şimdi geldi kuruşlara döndü kuruş vermez ya. hakikaten kuruş vermez bu millet böyle bir milletteyiz ama yine de sevindiricidir Evliyaullah'ın tanınması, Allah dostlarının bilinmesi, onlara ziyarete gidilmesi. Yani ben Mevla'nın tabii onlara nazar ettiğini düşündüm, tecelli ettiğini düşündüm. Yaşlı kadınlar, çok şişmanlar, yürüyemeyenler, küçücük sabit çocuklar. Arafat'ı geçti ya. Yani bir talep, bir rahbet, bir mahabbet, bir aşk, bir iştiyak bir Allah dostunu görecek. O da çok uzaktan görüyor. Ama bu beni çok sevindirdi, mutlu etti ya. Bu memleket helak olmaz ya. Bu veliler var iken, bunları ziyarete gidenler var iken. Bu memleket helak olmaz. Kıymet bilmek var çünkü. Daha da tam kıymet bilmiş değil. Efendi Hazretleri, bütün dünya gelse yedi milyar az. Ama yine de bu hanım kardeşlerimizden Allah razı olsun onlara çok dua ettim. Sonra Devamlı koli, koli kitaplar bu ara geliyorlar. Kitabı kitapları açarken Kunujul Esrar Fi Salat Al-Nabi'l Muhtar Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Salavat hakkında Sırların Hazineleri diye bir eser İmam Harusi'nin 200 70 280 senelik bir kitap. O kitap geldi denk. Kitabı açtım. Orada şöyle bir şey rastladım. Sizle de paylaşmak istedim. O mübarek de yine bir kitaptan naklediyor. Çünkü devamlı ne yapmak lazım? Kaynak vermek lazım. Ben rüyada gördüm diyerekten millete vazgeçilmez. Mutlaka kaynak vermek lazım. O da hangi kitap kaynak veriyor? İsmü'l-Ayneyn fi Menakib'il-Akhayn. İki kardeş hakkında evliyaullah'tan iki göze sürme. Kitabın adı Arapçası bu. Burada da e, Bu kitabı kim tasnif etmiş? Bu Abdülrabb Muhammed bin Abdullah el-Marakeşi o zat tasnif etmiş o kitabı. İki kardeş kim? Bu Abdullah Muhammed bin Abdülkerim el-Hezmiri bu zat ile kardeşi Ebû Zeyd Abdurrahman Hazretleri. Rabbim şefaatlerine eder onların Dünyanın neresinde ne zaman yaşamışlar, ölmüşler. Ne kadar veliler var biliyor musunuz? Bu ümmette ne kadar veliler gelmiş, geçmiş. Bütün ümmetlerin tümünü toplasan hepsini geçer. Kat kat kat kat geçer. Bizim ümmet deryadır. O iki zatın menkıbelerini yazmış. O kitapta İmam Haruşi El-Fethü'l-Mübin Künüz-ül Esrar isimli eserde efendim bu kısa diyor. Kıyamet günü Allah Teala'nın dostlarından, velilerinden birisi cemaatleriyle, müritleriyle, sevenleriyle beraber şeyi toplamış kendisini seven tabi olanları da toplamış büyük bir kafileyle Nereye doğru gidiyor? He? Cennete doğru gidiyor. Mahşer günündeyiz. Cennete doğru sevkiyat var. Acaba biz nerede olacağız? İnşallah Efendi Hazretlerimizin kafilesinde. O Ali Aydan Efendi babamızın yanında. O Ali Zabeza Hazretlerimizin yanında. Silsile yoluyla böyle bir zincirleme gideceğiz. İnşallah. Evet. Zincir lazım. Silsilenin zincirin halkalarından bir halekaya tutunmak lazım, eklenmek lazım. Yani işte kaç günlerdir beyan edilen dersler üzere. Mürşit lazım. Bu zat cennete doğru giderken sağa soluna bakınıyor. Bakarken bir günahkar kişinin cehenneme doğru itile itile, yüzünün üstüne sürüle sürüle cehenneme sevk edildiğini görüyor. Allah'a muhallere düşmekten bizi muhafaza. Bazı gerek kabir ve mahşer ilmi hali bitirdim işte. Büyük bir cildini bitirdik. 700 küsur sayfa oldu. Onun işte sonunu yazdırıyordum bugün. Yani bu defin hadisesi, ölüm hadisesi. Definden sonra ölüye telkin hadisesi onunla bitirdik. Sonu öyle geldi de. Kafam bir anda bir durdu şöyle yani. Bir anda mezara girdiğimdeki hali işte yukarıdan telkin veriliyor ama sen doğru adam olmasan telkinden de nasibin olmaz. Koca Amr ibn Nas büyük sahabi Mısır Fatih'i üzülüyor, ağlıyor yani, sebeve işte ediyor ve toprağı yavaş yavaş dökün üstüme. Demek toprağın hurra birden dökülmesi iyi değil. Çünkü ölü de orada yeni girmiş kabre alışmaya çalışıyor. Toprağı yavaş yavaş dökün. Yavaş yavaş dökün ama adamın işi var. Adam gidecek. Meyyiti gömmekle uğraşıyor. Çabuk ne kadar çabuk biterse, o kadar çabuk gidecek, herifin işi var. Ya bu adamın işi yok muydu, bunun işi bitti? Sünnete uysana. Sonra Bakara Suresi okulacak kadar beklemek lazım. Lazım derken şart değil. Ama diyor ki işte ben öldüğüm zaman diyor toprağa üstüme azar azar atın, birden çullamayın diyor. Bak. Oğlu, dört Abdullah'tan biri, Abdullah i̇bn Amr i̇bn Diyor, baba ne bu kadar korkuyorsun, üzülüyorsun, ağlıyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar müjdeledi seni, ne kadar hadisler var senin hakkında, faziletin hakkında diyor evladım, öyle ama sonunda değiştirdik mi, bozduk mu, ne ettik biraz işleri karıştırdık, biz de günahlar işledik diyor onun için diyor evvelce Resulullah'a düşman edim müşrik edim diyor sallallahu aleyhi ve sellem sonra öyle bir sevdim dünyada ondan çok kimseyi sevmedim diyor, sahabeden oldum diyor ondan sonra bazı olaylar oldu işte harplere karıştı ya biraz Hazreti Ali, Muaviye radıyallahu mecmain hepsinden bir harplere de ki o harplere de bayağı endişelenmiş Düşünüyor Rabbimle muamele eder bakalım diyor. Ondan sonra bir deve kesilip de eti bölüştürülecek kadar da bekleyin diyor. Sahih Müslim'de geçiyor bu bu rivayet. Inni büküm, hatta esten Sizinle diyor mezardaki yalnızlık hissi gidereyim? bekleyenler var diye ölü biliyor. Hatta ben gör ماذا? "Araçım bir resulü Rabbi." Bakayım diyor. Rabbimin elçileri melekler gelecek. Onlara ne dönüş yapacağım? Nasıl cevap vereceğim? Onun için biraz durun. Bir deve kesilip eti dağıtılacak kadar." diyor ama başka kardeş evlerde falan rivayetlerde Bakara suresi okunacak kadar yakınlarının beklemesi müstehaptır. O orada bir kuvvet alıyor. Anladın Ne haller ne yerler ya! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem defin yaptığı zaman kabrin başında dikilir sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinden biri vefat ettiği zaman onu defneder sonra başına dikilir Ne buyururdu? سَلُ اللّٰهُ لَهُ تَثْبِيْتِ اِسْتَغْفِرُوا لَيَخ۪يكُمْ Kardeşinizin günahları için afis deyin ve soruya cevapta da sebat bulması kalbinin kaymaması, dilinin kaymaması, doğru cevap verirsin. Allah, Allah. Birincisinde diyor, anasına nispet edin. Ey falan oğlu falan. Mesela Rabia oğlu Ahmet diye telkin yapıyorsun. Orada anneye nispet et. Ya fulan ibni fulan, ey falan kadınla oğlu falan adam. Birinciye söyledim mi diyor? Cevap verin ama siz duymazsınız diyor. İkinciye ya fulani ibni fulan derseniz Oturturlar diyor, melekler oturtur. Beline kadar can gelir, belden aşağı can yok. Oturur ha! Ama öyle tahtalara vuramaz. Ama cevap vermek için aklı başına gelir ve diriliyor. Ve oturur diyor. Ölü oturmaz. Yani dirilir, ruh gelir. Üçüncüye ya filan mi filan ederseniz o zaman erşid ne yarham E bize be, beni irşad et, bana cevap öğret, Allah rahmetiyle muamele etsin sana diye cevap da verir diyor. Bu sefer de duymazsınız diyor. Allah Allah. Değil mi? Adam olursak, bu telkinlerden fayda görürüz. Hocalar telkin yapıyor şimdi. Yapıyor ama bazı kere, aşağıda yatan hocadan daha uyanık. Ölü daha uyanık, yukarıdaki şey. Evliya Allah'tan beri cenazede gülmeye başladı dediler efendi hazretleri, mezarlıkta gülmek çok günah, mekruh siz böyle yapmazdınız Ya şaşırdım kaldım dedi, alttaki diri üstteki ölü dedi ya üstteki hoca telkın veriyor kalbi ölmüş dedi kafil hoca alttaki diri diyor evliyaullah'tan zat böyle şeyler var sesli yapılıyor tabi biz... sessiz yapıyorlar iyi bir şey değil sesli yapması lazım, biz efendi hazretlerinden sesli gördük Hep sesli yapar. Kul la ilaha illallah. La ilallah'ı üç kere tekrar eder. İşte yazdım kitaba neler okunacağını. Bakayım hoca sessiz yapıyor. Sen al bizim kitabı sesli yaparsın. Ondan sonra hoca bilmiyor ki ne diyeceğini zaten. Yanlışını bulmasınlar diye şimdiki hocalar. Allah selamet versin. Allah selamet versin. Hoca yukarıdan Tabi orada La takaf min ma Diyor Rabbinin yardımıyla diyor korkma. Şimdi sana melekler gelecek, iki melek gelecek, gözleri gök renkli, şimşek çakıyor, tüyleri yerden sarkıyor, çok vahşi ve korkunç, dünyada öyle şey hiç hayatta görmemiş. Ne korku filmi seyrediyorsun boşuna, zaten indiğinde seyrettirecekler. Ondan sonra <gülüyor> Rabbinin yardımıyla onlardan korkma, şimdi sana soracaklar diyor. Hocanın sözlerinde böyle geç. Aşağıdan da ölü diyor ki gel desen korkma diyor, hoca efendi tuzun kuru yukarıda diyor ölü o kadar konuşamıyor da neler söylüyor siz anlamazsınız buyuruyor velâkillâ la teş'ûrûd siz anlamazsınız diyor bu hadis-i şerifte diyor yani korkunç meseleler var ondan sonra darbe mi vuracaklar telkinin yapılırsa sen de ona cevap verecek durumda olursan iki melek birbirinin elinden tutuyor hadi diyor oturmayalım diyor buna telkin hep yap yapıldı Hücceti telkin edildi, Allah buna cevabını öğretti diyor. Daha mesele kalmadı. Bu cevap verir zaten diyor. Bakarsa ki adam zaten bir şeyden anladığı yok cevaptan mevaptan. Kafa gitmiş, münafık, kafir, fasık. O zaman suali teftişi artırıyorlar. Ama bazılarına işte böyle telkin yapıldığında bile tutup elinden hadi gidelim diye dedikleri var diyor. Taberani mucem kebirleri kebir de ediyor bu hadis-i şerifi. Bugün yazdırdım. Evet. Ama bir düşüncelere daldırdım. Yani o düşünce halim devam etse melek olurum. Bir açılıyor, bir çakıyor böyle bana. Sizde de çakıyor mu ara sıra? Bir çakıyor böyle olan kabir, ölüm. Geri dönüş yok. Ne yaptınsa burada kaldı. Hiç düzeltemezsin abdesti, namazı kuslu. Bütün yamukluklar deftere kayıt. Telafisi yok. Dünyada olsa istiğfar edersin, kaza dersin, bir şey dersin. Gitti ve bitti vakit, nefes bitti. Öyle bir şey Ya çok az çakıyor kalıyor yani. Çok az. O arada bir telefon geliyor, bir şey oluyor. Yine ne oluyor? O boyuttan geçiyorsun bu boyuta. Halbuki hep o boyutta kalmış Allah'ın dostları ya. Yani kabir iniyorsun tek başına amelinle beraber. Sebat etmesi için dua edin. Ona şimdi soru soruluyor. Kabir ahiret. Ha bak onu yazmayı unutturdum. Efendi Hazretlerinden duyduğum telkini yazdırıyordum da. Şimdi hatırladımdı. Orada yazdırırken unutmuşum şimdi. Ona diyor, Ey falan, oğlu falan. Hadi evvelu menzilike min menazilil ahiretil bakiye. Burası baki ahiret yurtlarından ilk yurdundur. Ve o menzilike min menazilid faniye. Fani dünyadaki konaklarından da son yurdundur. Allah'ım. Üzgür ilah ettiği <gülüyor> dünya. Dünyadan hangi imanla çıktın? Kafanı topla hatırla diyor. Dünyadan hangi imanla çıktın? Tabi imanla çıkabildiyse. Şehadete La ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah Allah'tan başka ilah yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi. Cennet hak, cehennem hak. Dirilmek hak, kıyamet gelecek, onda şüphe yok. Allah kabirlerdekini diriltecek. Bunu hatırla diyor. Yani Arapça söylüyor peki adam Arapça bilmiyor, sen Arapça biliyor musun şimdi? ben sana Arapça bunu söylesem anlar mısın şimdi? anlamazsın ama kabre girdiğin zaman, hocalar her ölüyü Arapça mı yapıyor, telkini Türkçe mi? niye Arapça yapıyor? çünkü ruhani boyuta geçtiğin zaman Arapçadan anlayacak mısın? anlayacaksın, hem öyle bir anlayacaksın ki dünyadaki hocalar öyle anlamaz ama ne yaradı şimdi? imanla çıktıysan yaradı Telkin, hatırlatmak Allah Teala Iman selametiyle çene kapamayı nasip eyle Amin. En büyük duamız olsun Zikirle, son nefesimiz zikirle vermek Nasip olsun Amin. Sonra telkin yapanımız salih Takva sahibi, mübarek bir zat Nasip olsun Telkininin içeri kadar işlemesi Nasip olsun Amin. Amin. Meleklere cevabımız asan olsun Münkâr nekîr, ehsen surette irsal olsun. Amin. En güzel şekilde gelsin. Korkutmasınlar bizi. Ya korkutma bizi ya Rabbi. Dünyada korkut bizi ya Rabbi. Amin. Ahirette korkutma bizi ya Rabbi. Amin. Amin. Iki yerde korkmak yok. Iki yerde sevinmek yok. Burada korkana söz verdiği ahirette korkutmayız ya. Korkuyoruz yani. Korkmaya çalışıyoruz yani. Korkumuz olmasa çok işler karıştırırız. Hani Allah korkumuz olmasa, çok işler karıştırırız. Ben birçok işten Allah korkusundan geri durmuşumdur. Birçok günahtan. Çünkü Allah var, kabir var, ahiret var. Yapamayız yanlış yani. Haram yapamayız yani. Duruyoruz. Çünkü bu korkudandır. Allah'a saygıdandır. İnanmayan da korkuda olun, mazı saygıda İnananların bazısında da çok zayıflık var. Çok. Şimdi, bir ara ara ara düşünün. Ölümle ilgili, kabirle ilgili düşünün, düşünün. Hatta bir mezar alırsanız ara sıra girin içine yatın. Ya, neyse hanımı da yanınıza alın korkmamak için. <gülüyor> ne yapalım? Siz hanım olunca korkmazsınız. <gülüyor> Hurşit Efendi rahmetli, <gülüyor> öyle yapardı mübarek adam. Mezarına gider yatardı. Otururdu orada, bir tarikat dersi, bir delayil, baya okurdu yani. Mezara bayağı yükledi, yükledi, yükledi. Hediyelerden mezar taştı gidene kadar yahu. Kendi mezarına da hediye göndermek var mı? Yani yaptığın ameller nereye gidiyor zaten? <gülüyor> nereye gidiyor? Senin amel defterine gidiyor. Amel defterin ne oluyor? Mezarda senin yanına giriyor. Maşlara kalkarken ne oluyor? Boynuna takılıyor. Değil mi? Böyle boynuna amel defterin takılı çıkacaksın. Her insanın amel defterini, kaderini boynuna yapıştırdık. ziua taktık. Evet. Bu ziua zat yani tabi ziua de ziua bir ziua bir şey. Mahşer de çok zor. O kadar kalabalığın de yalnız de ihtimali var. Herkesin senden kaçma durumu var. Hiçbir ziua fayda görmeme durumu var. Şefaatlerin ulaşmama durumu var. Şefaat haktır ama belki sana ulaşmayacak bir berbatlık yaptın, itikadın bozuk. Şefaat gelmiyor sana. Ne olacak? Eğer sünnetten çıktın, kaderi inkar ettin. Kim şefaat edecek kaderi inkar edenlere? Ya kader hakkında bir risalesini gördüm şeyin. Bir ders onu yapalım. Ömer İbn Abdülaziz Hazretleri mektup yazmış kader hakkında birini. Ya bir kitap ya. 4-5 sayfa ama bir kitap. Kaderi inkar edenlerin durumu ya. Vay vay vay vay. Tanıdıklarınızdan inkar eden var mı? He? Duyduklarınızdan var ama. Duyduğunuz hocalardan, değil mi? Ya Mustafa Açıkoğlu kader yok diyor. Lüzumsuz diyor. İnanmak şart değil diyor. Fuzuli fazla alıp diyor. Neler diyor, neler. Diyor. Ama bazı adamlar da ona öyle bir yalakalık yapıyor, öyle bir yağcılık yapıyor. Ya? Adamlar. Kendileri de Müslüman adam, senelerce bu kadar dini cemaatlerin içine geçinmiş, yüksek rütbeye erişmiş, adama hocam, hocam, hocam, hocam, o da ona sen diyor, kafayı gerdanaha böyle sallaya sallaya böyle yapıyor. Böyle yapıyor diyor. Bir hüzün diyor bir adamın suratına diyor. Ancak bu kadar yakışır. Ne güzel hüzünleniyorsun diyor adama falan. Allah Allah bana bir izlettiler videoları, kafayı şaşırttım ya. La öbür adam o kadar sene bu Müslümanların içinde bulmuş. Hiç mi duymadın bu adam kaderi inkar ediyor? Sen nerede yaşıyorsun be adam ya? Allah istah eylesin hidayetsin. Biz bedduacı değiliz ya. Ahirette çok iş var çok, çok iş var. Kader inkar edene şefaat de ulaşmaz. Elçül itikadından kıl kadar ayrılan cehenneme mutlaka girecek, mutlaka. Cennete direkt girme şansı sıfırın altında. Mektubatta imam rabbani beyan ediyor. 72 fırka küllüün final, hepsi ateştedir, hepsi. İmanı kurtardıysa itikadının pisliği kadar yanıp çıkar. İmanını kurtaramadıysa hiç çıkamaz. Ama 72 fırkadan cennete direkt gidecek bir fert bile yok. Cennete direkt gidenler ancak hangi mezepten? ehl-i sünnet vel cemaat mezhebi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sahabının itikadı üzere olanlar. Allah bize onlardan ayırmasın. Amin. Amin. Bu velilerden bir zat cemaatını toplamış, cennetin yolunu tutmuş, sağa sola bakarken birine şefaat eder miyim diye günahkarın biri cehenneme sevk oluyor. Allah Teala muhafaza buyursun. Amin. O mu o zat duruyor. Onun yanına gidip soruyor. Hel rai dünya. Dünyada diyor, beni gördün mü diyor. Bu tabi Efendi Hazretleri gibi felan, dünya çapında Şanı şerefi, itibarını Mevla'nın ilan ettiği, gafs olan insanlara nasip. Her de böyle, herkesin de veli olursa şefaat hakkı var. Var ama tabi böyle özel meseleler de var. Beni dünyada gördün mü diyor, la diyor, görmedim. El diyor, ben ziyarete geldim mi diyor, la yok diyor. Helçengöz'de şey bir zikri, adımı duydun mu? diyor Bunu Efendi Hazretleri'ne dinlemişim ha Ama kitapta yeni gördüm, Efendiden dinlediklerimizi daha Ölmeden görebilsek ne kadar kitaplar okumuş mübarek Zikrimi, ismimi, şanımı duydun mu? diyor Evet diyor Küntü esma'un nâsya kulü şeydi fulân Ben insanlardan işitirdim falan zat Diye bir zat var, şimdi mesela Mahmud Efendi Hazretleri Duyan çok var değil mi? Yani gören o kadar yoktur belki. Ama resmini demiyorum kendini ziyarete giden. Ama ziyarete gidenden kat kat fazla da adını duyan var mı? Var. Bu zat diyor ki, benim adımı dünyada duymuş, ya tabii sevgiyle, muhabbetle işitmiş, o ce cehenneme giderken ben de cennete gitmiyorum. Yani bunu cehenneme gönderiyor. O, o vakit bari Celle Celâluhü'den nida geliyor. خَلُّواْ <gülüyor> سَب۪يلَهُ Onun da yolunu boş koyun, ey melekler bırakın salın, ismine bağışlayın diyor o zaten. Efendi Hazretleri, hatta efendiden şunu duymuşum, bundan ilerisini. Sen benim, e, bu zatın adını, Mevla soruyor, benim dostlarımdan birini gördün mü? Yok. Ziyarete gittin mi? Yok. Adını duydun mu? Yok. Mevla da onu affetmek istiyor ya O diyor ki Ya Rab benim bir arkadaşım vardı o velilerden birine gider gelirdi Hadi seni o arkadaşına bağışladım diye ya. Anlıyor musunuz? Onun üçündür ki Sevdikleriniz ancak takva sahipleri olsun Sevdikleriniz ancak salihler olsun Ziyarete gittikleriniz Allah rızası için gidilecek mahiyette, fazilette, makamda olsun E şimdi o gün orada Koca sahabı doldu, boşaldı bir daha doldu, boşaldı bir daha doldu, belki 40-50 bini geçer, bütün yollar doldu taştı, hep o kadınlar... Yani hemen hemen hepsi de çarşaflı mı <gülüyor> Allah'a çarşafsız arada bir tane de pek rastlanıyor yani insan, koca görüntüden. Allah Allah! Yani şimdi bunlar af olmadan mı döndüler acaba? Mağfiret olunmaz mılar acaba? Rabbim tecelli etmez mi, rahmet etmez mi? Sırf onun ızası için seviliyor Efendi Hazretleri'nin başka... Niye sevilsin ki? Ancak Allah için sevilecek bir zat çünkü. Değil mi? Onun müjdeler olsun onlara. Onlara izin veren kocalarına da Allah Teala aynı sevabı hissan Yardım eden götürenlere de aynı sevabı hissan etsin Bazı kere yalnız gidemiyor çocuğu geliyor yanına birisi. Geliyor. Hepsi kazanıyor, hepsi kazanıyor. E ama bu zaman zor zaman. Evet. yani ne diyor bu zat burada bir dua diyor bu duayı da yapalım bu dua ile amin diyelim o amin ile haşrolalım inşallah evet aminin de çok önemi var duanın da çok önemi var bir mecliste bir dua almanın bir amin diyenlerin arasında bulunmanın oradan da kurtulma imkanları var yani bu yolda kazanç imkanları çok Allâhumme inâne tevesselu ileyke bihubbîn fîke Ey Allah! Biz senin bu velilerinin, dostlarının Sana olan sevgilerini aracı yapıyoruz. Fe innehu mehabbûke Çünkü onlar seni sevdiler. Ve mâ habbûke hattâ habbbtehum Ama sen onları sevmeden onlar seni sevemediler. Demek ki önce sevgi kimden geliyor? Mevla seviyor. Sonra o dostu seviyor. Fe bihubbîke fîn ve salû Sen onları sevdiğin için onlar senin sevgine ulaştılar, vasıl oldular. Ve ne hanulem nasıl ilahubb hubbina fike illa bihazzina Ya Rabbi, biz senin sevgine ulaşamadık. Ancak sen bizi seversen senin sevgine ulaşacağız. Ama dostlarını sevmeyi bize nasip ettin. Fetemmimle ne adel hatta nelkak. Ya rahamen rahimin. Ya rahamen rahimin. Ya rahamen rahim. Sen bizim dostlarına karşı olan Bu sevgimiz vasıtasıyla. Senin de bize sevgini itmam eyle ya Rabbi. Amin. Tamama erdir ya Ey acıyanların en merhametli sana bu sevgiyle kavuşalım ya amin. amin, amin, amin. Yani burada bir hadis-i şerif alıyor. İnnelillahi ricalen Allah'ın öyle dostları, öyle mübarek velileri, kulları var ki men nezara ile edim nezreten o dost, o veli bir Müslüman'a bir müridine, bir mühibbine, bir sevenine bir bakış Allah için muhabbetle sevgiyle bir bakış bakarsa bir kere bir kere nazarı değse yani sa'ide sa'adeten la'aşka bâdâbedâ öyle bir saadete kavuşur ki ondan sonra ebediyen bedbat kalmaz ve mahrum olmaz diyor yani inşallah bugüne kadar bir nazar almışızdır bir bakışa ma mazhar olmuşuzdur Bir teveccühe, tarikat dersi alanlarda evvelce teveccü ediyordu mübarek. Kendi bizzat teveccüh ettiği zaman o nedir, nasıl bir şeydir o teveccüh? Ayağın yerden kesilmek nasıl bir şeydir? Onurla dolduktan sonra yerde miyim, gökte miyim, arada mıyım, ortada mıyım? Bir şey anlamayacak hale geliyor feyiz de diyelim Yani o teveccühe mazhar olan adam bedbaht olur mu? Bilemiyorum, tabii ki peygamber değiliz, masum değiliz. O bakımdan hepimizin ters dönme ve helak olma tehlikemiz mevcuttur. Bu tehlikeden dolayı yine ağlamak lazım. Yine korkmak lazım. Ölene kadar, ölüm meleğini cennet müjdesiyle görene kadar. Ey Allah'ın velisi selam olsun. İnna Allahi selam. Allah sana selam söylüyor ve bişiruke bil cennet seni cennetle müjdeliyor. Ölüm anında bu müjdeyi duyana kadar korkuyu elden bırakmamak lazım. Korkanlar bilsinler ki ölürken korkmayacaklar. Evet. Böyle de bir hadişerim var. Siz şimdi buraya geliyorsunuz. Her geldiğinizde sohbet dinlediğinizde arasında sonunda sonrasında dualar alıyorsunuz. Ne müjdeler alıyorsunuz. Ne müjdeler alıyorsunuz. Yine bir kitap geçti elime. Yani hızlı hızlı bakarken bir yere geldim. Bu mübarek de çok eski. Belki de 600'lü seneler. Yazdığı kitap adı Fehrasetül Min Tevri. Yani büyük bir alim Elmin Tevri diye ismi daha ismini duymadığımız nice. ismi değil tabi bu nispetidir ama büyük bir zat. Ebu Abdullah künyesi. Muhammed adı Elmin Tevri de işte lakabı bulunduğu mensup olduğu şehir. Veya Kavim Bunun Fehrasetül Min Tevri diye bir kitabı var. Fehrase demek Türkçeleşmiş fihrist. Fihrist demek kitaplar hakkında Buhari hakkında yazmış, Ebu Davud hakkında yazmış, yazmış, yazmış. Bütün alimlerin yani kitapları hakkında hadis kitaplarak hakkında ilimler yazmış. Buradan geçiyorum böyle hızlı hızlı bakarım ben. Bakarken ne geldi burada? Ebu Davud. Es-Siciyistani. Meşhur Ebu Davud var ya hadis kitabı. Bu Ebu Davud kitabını yazan Ee, Süleyman bin el-Eş'az Babasının adı el-Eş'az Kendi adı Süleyman Ebu Davud nesidir? Künyesi Davud'un babası Künyesi Ama hep künyeleriyle meşhur oluyorlar Ebu Davud Bir de Bukhari Bukhari'nin adı Bukhari değil ki Bukhari Bukharalı demek Herkes Bukhari olur Olabilir Ama tabi öyle meşhur olduğu için İmam Bukhari dedim Çok da meşhur olunca Bütün Bukhari'ler kaybolsa Tek Bukhari desen ona Ona gidiyor Allah kabirlerini nur eylesin Amin Amin Şimdi Ebu Dağud, İmam Ebu Dağud Dicle'ye gelmiş. Dicle'ye ırmak, biliyorsunuz. Türkiye'den de geçiyor. Geçiyor mu? Geçiyor. He, Dicle'ye gelmiş. Tarsus'a gidiyor. Tarsus da Türkiye'de. Şimdi Türkiye. Niye gidiyor? Cihat için. Koca hadis-i âlimi, allame Cihan, cihata katılmak. Herkes bizim gibi efendim, şey mi? Oturduğu yerden kalkamıyor. Biz malul emekli, mağlulen emekliyiz hastalıktan. Mehmet Emin er Hoca'yı görmez mi Allah rahmet eylesin? kabri Nur olsun. Gelmişti burada bir dua yapmıştı. Şurada. Afgan Ruslar işgal ettiği zaman Ruslara karşı cihada gittiğinde kaç yaşındaydı? 70 küsür yaşında. 6 ay, 9 ay cephede kaldı. Ya? Böyle hocalar da var. Herkes Cükbeli Ahmet gibi de efendim şey değil. Korkak değil. Ne estağfurullah. Adam gitti 70 yaşında. 110 yaşında vefat etti mübarek ya Gaziantep'e defnedildi. Gittim ziyaretine. Çok mübarek, büyük velik. Yani Ebu Davud, koca Ebu Davud cihada çıkmış. İlginç bir şey. Gemiye binmiş. Biraz gemide açılmış şöyle. Dicle'nin kenarında bir adam hapşırmış. Yani mesafe yakın ki hapşırmasını duyuyor. Dikkat et şimdi, dikkat et. Senin yanında kaç kişi hapşırıyor? Adam elhamdülillah demiyor ki yarhamuke Allah diyesin. Ama adam elhamdülillah derse mutlaka erhamuke Allah diyesin. İn atasun, atusun. verai seb'ati abuhulun izkurni Süleyman Aleyhisselam'a gelen vahilerde. Ey Süleyman, yedi denizin ötesinde birini hapşırdığını duysan beni zikreyle bana hamd Yedi denizin ötesi. Ya biz direğin arkasını duymuyoruz. Yedi denizi nasıl duyacak? O Süleyman Aleyhisselam'a ne getiriyor? Rüzgar? Rüzgar nereden getirebilir? Yedi denizin gerisinden? Bu mesela nasıl olabiliyor şimdi de? Adam canlı yayında Avustralya'dan konuşurken bir hapşırıyor elhamdülillah derse sen de yedi denizin ötesinden ne diyeceksin? Ya rahmet Allah. Çok sevabı var çok. Müslüman'ı Müslüman'a beş hakkından biri diye anlatıyoruz. Dicle'nin kenarında adamın biri hapşırmış. Şimdi, Adam elhamdülillah derse, sen ne ducem? Ya, ya Allah, Allah. O ne ducem? Ya Rabbi ya Allah, cei de, de ne ducem? bir Rabbi ya Allah, cei ne ducem? Ya Rabbi ya Allah, cei ne ducem? Ya Rabbi ya Allah, ve ne ducem? Allah, cei ne ducem? Ya Allah, ne Allah, ne وَيُسْلَحُ بَعَلَكُمْ İşlerinizi yoluna koysun, düzeltsin. Bu bu duayı ekleseniz güzel olur. Niye ekleseniz? Belki duası makbul bir adamsın, birinin işine yararsın. Bir çatarsa senin duanı alır adam, adamın da zor işleri hasan olur. Adam da kolaylığa ererse ne mutlu sana da ona da. Bana yapın bu duayı mesela. E öğrenin ki yapasınız. وَيُسْلَحُ اَصْلِحَ Yusluhu, İslah, Türkçe ıslah. Ve yusluhu, yoluna koysun, düzeltsin, düzenlesin. Ba'leküm halinizi, şanınızı, işinizi, gücünüzü demek. Anladın? He. Şimdi dizlenin kenarında bir adam hapşırdı. Gemi de biraz açıldı. Geminin sahibine demiş ki iman? Ebu Davut Hazreti, Ya demiş, ben buradan bu adama yaramık ki Allah diyeceğim ama adam duymayacak, duasını alamayacağım. Adamı da tanımıyor. Ya demiş, biraz dur şey et de ben bir izin ver, biraz geri gel. Ben çıkayım kıyıya, şuna bir yara Allah diyeyim, bir dua alayım, geri geleceğim. Gemici demiş ki, ya biz yola vurduk, sen ne diyorsun ya, ben yoldan dönemem. Bu sefer orada şeyler var, küçük filikam mı ne diyorsun, kayık kayık. Orada bir kayıkçı var, kayıkçıya demiş gele gel, gemiye yanaştım. Efendim Kaç lira vereyim sana da demiş Gidip şuna bir yaramık Allah diyeceğim demiş Bak sizin yanınızda ne kadar oluyor Şuna bir yaramık Allah deyip geleceğim yani Çok bir işim yok yani seni bekletmeyeceğim Sen de beni gemiye geri getireceksin Gemiye beni kavuşturacak Demiş ki bir dirheme yaparım Bir dirhem o şimdiki parayla ne kadar Tamam demiş vereyim sana bir dirhem Gitmiş adama demiş hapşıran sen miydin Demiş evet Elhamdülillah dedim mi demiş Elhamdülillah demezse Yok Dedim demiş O zaman yarhamüke Allah demiş Adam da demiş ona Ve ente Allah Allah sana da rahmetiyle muamele etsin demiş Bir de ona ilave Ve gafereleke zembeke Günahını da mağfiret etsin demiş Demek ki ilave böyle bir şeyler Yapılabiliyor Adamına göre Bakarsın Kaz gelecek adam Tavuk esir gelmez. Duayı katmerli yap. He? Allah sen dedi demiş. Günahını mağfiret Tamam demiş hemen demiş. Hadi gidelim. Kayıkçı onu gemiye yetiştirmiş. Geminin sahibi demiş ki: "Ya" demiş. Aklım akıl işi değil demiş yani. Yaptığın. Niye demiş? "Ya gittin" demiş adama. Bir tane yaramı Allah demek için, hem de kendin demek için. Bir diremde para verdin demiş. Aklına şaşayım demiş ya. Tabi bilmiyor ki koca İmam-ı Ebu Davud. Ne bilecek İmam-ı Ebu Davud? Adam şey. Ben Bukhari'yim dese gelse adam şey. Bukhari kim olursan ol diyecek. Cahil. Cahille uğraşalım Fakat İmam-ı Ebu Davud o zaman kendi zamanında şimdiki kadar meşhur mudur? Değil. Alimler kendi zamanlarında o kadar meşhur olmazlar. Öldükten sonra çok aranırlar. Değil mi? Şimdiki gibi resim yok, internet yok falan, o da tabi bunda etki yapıyor. Ebu Davud Hazretleri demiş ki, belki bu adam duası makbul bir zattır. Ben demiş ondan dua alayım diye gitti. Kimin duası makbul olduğu insanlar içinde gizlidir, belli değildir demiş. Hayatımda bir dua alırım, belki abad olurum demiş. Bir dirhem nedir demiş. Allah'ın rahmetine mazhar olmak için. Du'a almak için bitirem nedir demiş. Gemi yola çıkmış biliyorsunuz o zaman günlerce gidiyorlar gemilerde ne maceralar Hizbul Bahar mesela, değil mi? Denizde okunacak bir Hizbul herkes okuyor onu Hizbul Şimdi karada da okunuyor K karada denizden daha etkili ayrı dava. E Hizbul ne oldu? Kızım denizinde. Bahri Kılzım'da İmam ebul hasan i Şahazeli Hazretleri gemi yelken durdu, deniz durdu. Kaldılar perişan oldu. Orada Allah ona ilham etti Hizm-ül Orada yazdı onu. Ne ayetler var, ne adet. İçinde i̇sm Azam var. Bazı rivadetler üç yerde İsm-i Azam gizlidir. Ne dedi sonra? Bağdat'ta benim Hizm-ül Bahri'm okunsaydı Hülakü Bağdat'ı alamazdı dedi. Hizm-ül Bahri'nin okunduğu yer işgalamazdı. Çok büyük bir virüt ama denizde işte de nasıl buldu? Çünkü neden? Denizde fırtına çıkınca anladın? salahat en da öyle. salahat en meşhur ya biliyorsunuz. Ya Salahat-en-Tuncina. Gemide kaldılar. Evliya Allah'tan biri daldı. Herkes bağırıyor, kusuyor, bayılıyor. Öldü, ölecekler. fırtına. O zat da dalıyor. Allah'ın dostları da çok sakin olur mübarekler. Herkes bağırır, onlar uyur. Böyle bir... Daldı, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Dedi ki, gemidekilere söyle, salaten tüncina okuyun, Bin kere. E şimdi bir gemi batacak olsa, hadi arkadaşlar salaten tüncina desek, ikinci çıkmaz. <gülüyor> He? Harem vapuru. <gülüyor> Çıfıt <çarşısı. gülüyor> Hadi batacağız, salaten tüncina okuyalım. Allah'ım diyor, ben abdestim yok, öbürü namazım yok. <gülüyor> Zaten abdestsizin salaten tüncinası mı olur. 300 kere okuduk dedi daha bine varmadan 300 kere de süt liman oldu. Bu çok önemli delaili i Hayrat'ın şerhinde yazar. Ya. İmam Fakihani'den Fakihi de olabilir. Hangi muradında sıkıntıda 300 kere okusan işin görülür. 1000 okursan bıçak bıçak keser. Sağlam adam 300'de de halledebilir. En azı yüzdür, ortası üç cüzdür. bindir. Cemaatle toplansa bin kere okumak daha tesiridir. Neler rastladık öyle? Hemen halloldu o işler. Değil mi? Allah Teala Habibini sallallahu aleyhi ve sellem Boş çevirin mi onun adına yapılan salavat? Mutlaka kabul eder. Neyse, gece oldu. Gemide herkes uyudu. Gece gündüz gidiyorlar kolay mı? Şimdiki gibi gemiler süratli değil. Şimdi bile kaç ay gemiyle giden var. İnsanlar uyudu, birisi bağırdı şeyden, uyanlardan vesaireden kimse O ışık da yok o zaman şimdiki gemiler gibi Nerede var ışık? Kim bağırdığını görmediler Bir ses sayha gel Ya ehles sefineti, ey gemi ahalisi Niye şimdi olmuyor böyle işler ya? Şimdi de oluyor, bana haberler geliyor Bana çok haber gelir Zuhrat görenler, cemaattan neler, hiç adamın birinin birinden haberi yok, ona haberler gelmiyor. Adam biri bir haç yapmış, bizim bir arkadaşlardan hala da sağ. Hacın sebebini kime bağışlamış? Şan Hazretlerine bağışlamış. Kimseye de dememiş. Şan Akşimed Hazretlerine gittik ziyarete, orada arkadaşlardan biri zuhrat gördü. Geldi ona dedi ki, Şahin Akşimendi Hazretleri sana teşekkür ediyor, şefaat sözü veriyor, haççını ona bağışlamışsın. Adam diyor, anama babamı söylemedim. Yine oluyor bu işler. Bana çok haberler gelir. Eskiden beri itikadım sahiptir Yani hüsnü ederim çok, çok itikad eder Öyle sizin gibi, bu ne ya, meczup mudur, deli midir, veli midir? Herkese bir şey takarsınız. Ben takmam öyle bir şey. Veli ise elini öperim, cahilse de, ümmiyse de. Fark etmez. Allah dostu olma ihtimali bile varsa elini ayağını öperim. İhtimali bile varsa. Siz, ne kerameti var acaba? Göster de bakayım hele. İnanacak mıyım sana? İnanmasan ne olur ben? Adam, Allah adamı veli seçmiş. Sen inanmasan ne olur? Sen kimsin? Çok kibir var bizde çok. Tevazusuz bir yere varamazsınız. Ben söyleyeyim size, Allah dostu olma ihtimali olanlara Son derece tevazzız, ihtimali olanlara bile belli olmaz bu işler. Ya aynen devam ediyor, biri bir amel ediyor, kimse bilmiyor, öbürüne rüyada müjde veriliyor, o da ona gidiyor haber ediyor. Dolu oluyor bu işler hala. Ey gemi halisi. Beş yürüyebilir Davud. Mevzu bilmiyor. Ebu Davud'u müjdeleyin. Enne işte ral cennete min Allah bidir. Bir dirhemle Allah'tan cenneti satın aldı. Yav adam koca Ebu Davud kitabını yazmış. Altı yüz bin hadisten seçmiş. Fıkıhla ilgili, ahkamla ilgili hadisleri cem eden bir sahih yapmış. Bu kadar kitap yazmış. Ama oradaki adama gidip de bir yaramık Allah deyip de bir dua alma, bir dirhem verdiği parayla af oldu ya. Onun için Hasenatı, sevapları, hiç birini hakir görmeyin. Bu farz değil, vacip değil falan demeyin. Bakarsın bir faziletli amelden, bir müstehapten, bir edepten ne alırsın? Cenneti alırsın. Bakarsın koca koca farz vacip amellerinde tutturamamışsın, belki de kabul olmamışsın. Ama oradan bir amel seni kurtarmış. Cenneti satın aldı, bir direme diyor ya. Öbürü milyon, trilyon verse alamıyor. Riya karışıyor. Ee, haram mal karışıyor bir dirhemler nerede alacak ama ihlas olursa alır demek ki adam neymiş duası makbul biriymiş <Gülüyor> adam pejmürde olsan fakir olsa hakir olsa kılık kıyafeti darmadağınık olsa toza dumana karışım. siz nasıl bakarsınız ya sarığı böyle bir halep müftüsü kadar olacak sakal böyle bir bir heybet üzerinde bir kaftan bir cübbe bir şal bir şeyler bir şeyler ye kürküm ye adam hakikaten evliya ya tipe bak ya <gülüyor> öyle olmuyor işte Bir de bakıyorsun adam garip, fakir, kirli, paslı. He? Hiç görüntüsü iç açıcı değil. Öyle zatlar da gördüm. Öyle zatlar da gördüm. Korkunç halleri var. Yani hiç böyle cana yakın, nurlu falan seni çekecek halde değil. Cezbe yok. Belki de kaçırtacak vaziyeti var. Öyle Allah'ın velileri var. Görsen korkar kaçarsın. Hesabı kefif görsen Levelleytemini fırağıran Habibim kor Kaçıp Korkup kaçarsın diyor Mevla Tırnaklar uzamış Saçlar Birbirine karışmış 309 sene tırnak uzamış ya E uykuda mevla da Nasıl tırnağını kesecek? Uyumuş Ölümün yarısı Ya Sonra dirilttik diyor Uyandırdık demiyor Dirilttik diyor baksana Şimdi mevhasnav Velemulite milletten Korkuyla kalbin dolardı diyor. Ya olur. Hadis-i Sahehi ve Buhari'de geçer. Rubbe eşağbara nice saçı sakalı dağınık. Biz olsak hemen evet işte bir hafta saldım yukarıda. İllayede bir aynaya bakayım, bir tarayım da millet saçı sakalı dağınık demesin. Halbuki dağınık olsan ne olur? Koyver dağınık dursun. Ama sünnette var. Biz de sünnete uyarız. Yani sünnette aynaya bakmak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapı çalınsaydı aynaya bakmadan kapıyı açmazdı. Aynaya bakmak sünnette var. Sa sakalı taramak sünnette var. Ayakta taramayın. Ben çok ayakta tarıyorum. Borçtan kurtulamıyorum. Arak ayakta tarayana borç biner çok. Ondan sonra e, işte ben öyle patır kütür işlerim aceleden oluyor. Emmeş ata kaimen rakibeu <gülüyor> ibaresinde okuyayım sana kitaptan. Sakalın oturarak tarayın. Hani yerlere mellere de saç sakal dökülmesin meselesi de var. Önünüzde bir şey olursa ona dökülür. Ondan sonra ne yaparsınız? Evliyaysanız millete dağıtırsınız. Evliya değilseniz toprağa gömersiniz. Çöplüğe möplüğe atmayın sakın Ondan sonra efendim, nice saçı sakalı dağınık insanlar var. Egbera, toz duman içinde kalmış. Bakarsın kirpas içinde. Medfu'in bilebbâb. Herkes onu kapıdan kovuyor. Hırsız mıdır nedir ya? Meczup mudur, mecnun mudur? Cinni midir, büyülü müdür? Hadi git hadi git. Kapıdan kovulan nice insanlar var. Ama Allah'ın öyle dostlarıdır ki onlar. Sayı hadis Bukhari'de لَوْ اَقْسَمَ ala Allah لَا بَرَّهُ Allah'a ant verse, Allah adına yemin verse, ne için derse desin. Allah onu mutlaka yemininde doğru çıkarır. Onu yalancı çıkarmaz ve boş çevirmez. Yani Efendim şöyle mana verirdi Allah dese ki bu dağ kaldırır Vallahi kaldır dese Allah kaldırır diyor O kadar duası müstecaptır Ama baktığın zaman da Kılı kıyafeti hiç, hiç acıcı olmayabilir Onun için aldanmayalım Aldanmayalım İbade hüsnü zanet gidelim Cemali i seyredelim Allah'ın kullarına hüsnü zanet Güzel düşün Veli olabilir de He? Her geceyi Kadir bil Her geleni Hadır bil. Hızır de Diyorsunuz, esas adı Hadır Aleyhisselatü Vesselam Ne da gelir ne şekillerde gelir Melekler ne şekillerde gelir Dilenci kıyafetlerinde vesaire Nice kapıdan kovulanlar Allah onları kırmaz O kadar makama nail oluştur Onun için kimin duası Sana tutacak belli değil Herkesten dua almaya bak Anladın? Hafızın biri hır... sarhoş idi On bir ay içiyor Ramazan geldi mi tevbe ediyor Camide de mukabele okuyor Hafızlığı da unutmuyor Her sene okuduğu için unutmuyor On bir ayda sarhoş Ne yapacağız şimdi? Allah affetsin ne yapacağız? Yalnız mukabele okurken de tek kalıyor Bütün cemaat diyor ki bu sarhoşumuzu dinleyeceğiz 11 ay sarhoş ya Bir tane camide dinleyen de yok O da sırf bu sefer kimsede dinlemeyince ne oluyor? Sırf Allah rızası oluyor Çünkü birisi beğensin, beğensin yok ki kimse beğense Sırf Allah rızası Hiçbir sene terk et Evliyaullah'tan birisi geldi Şadırvanda abdest oluyor. İçeriden de Kur'an sesi geliyor Allah Allah kim acaba dedi Abdestini bitirdi Girdi baktı Kimsede yok camide Hay Allah razı olsun dedi be! Kimse yokken camide yine mukabeleyi terk etmemiş. Sonra bu hafız vefat etti. Cenazeye de kimse gitmiyor bu sarhoş diye. Belli olmaz bu iş. ehl sünnete göre iyi kötü her müslümanın cenaze namazını kılacaksa. ehli sünnet böyle hassastır. Sana ne? Müslüman mı müslüman, imanı var mı var. Ne günahı varsa Allah Allah onun arasında. Sana ne? Sen cenaze namazını kılarsın. Cenazesini bile kimse kıldırmıyor, kaldırmıyor. Vefat ettiği gece mahalledeki bütün alimler, veliler eskiden bir mahallede ne kadar alim olurdu. Şimdi bir şehirde yok. Bazı şehirlerde yok. İstanbul'da var da. Ondan sonra hepsi bakıyorlar onu cennette görüyorlar. Ya sen cennette ne işin var diyorlar. Ya o da diyor ki ben de diyor bu kadar kolay olacağını Tahmin etmemiştim. Ama ben mukabele okuyordum ya Ramazan. E Evliya Allah'tan biri gelmiş şadırvanda, bakmış camiye kimse yok, tek başta okuyorum. Bir dua etmiş bana Allah razı olsun. Ben duymadım diyor. Mevla da buyurdu ki dostumu boş çevirmem, senden razı oldum. Hadi bakalım. Nereden dua alacağım belli olmaz. Siz bana her sohbette bir dua edin. benden Allah razı olsun ya. Ya bir demesen bir kere demiyorsunuz. Bir kere demiyorsunuz ya. Mübarek adam her hafta gelir burada hasta usta söker. Bir şeyler anlatmaya çalışır. Allah bu adamdan razı olsun deyin ya. Amin. Allah bu adama rahmetiyle muamele etsin. Amin. Allah bu adam günahlarını affetsin. Amin. Ya amin yine diyorsunuz amin bedava. Ya duayı siz edin diyorum size. Yine duayı bana ettiriyorlar. Allah Allah ne manası kaldı kardeş. Ben kendime zaten evde ediyorum ya. E size çok ediyoruz. Benim bütün duam size geliyor. O yine kendine çalışıyor ya. <gülüyor> Hala diyor ki bizden de razı olsun. Ya mübarek, duanın başı ortası sonu hep size ediyorum. Size, size e ben ederim. Ama mübarek bu adam, bu adama çok belası var, musibeti var, hastalığı var, son nefesine iman tehlikesi var, hüsnü hatime tehlikesi var. Bu adam korkuyor Allah'tan, yani bir duanızı beklerim yani. Yani bir dua gelir belki ben af olurum ya. Ne müşkilleri varsa hallolsun. Böyle dua edeceksiniz. Ne sıkıntılarım varsa feraha çıkayım. Amin. Amin. Söz mü? Söz. Tamam bak cuma gecesindeyiz. Edin. Edin mutlaka kabul olacak. Koca İmam Ebu Davud el-Sicistani. Bir dirhemle cenneti satın almış. O kadar ilim, amel, ihlas var ama Mevla rızasını sevapların içine gizledi. Neden? Hiçbir sevaplı ameli terk etmesinler. Belki kurtuluşları en ufak bir menduptadır diye bütün amelleri yapsınlar diye gizledi. Kadir gecesini geceler içinde gizledi. Her geceyi ihya etsinler. Öyle mi? Dua saatini kabul saatini cuma gününün saatlerinde gizledi. Bir andır bir an. Bir amin demeye bakar. Dünya ahiretin mamur olmak. Ama cuma da kabul saatini cuma gününün saatlerinde gizledi. Niye? Tümünü dua ile geçirsinler diye. Allah dostlarının velisini kulları içinde gizledi. Nice bakarsın işte demin dediğin gibi. Kılı kıyafeti hali seni açmaz ama duaları açmadığı kilit bırakmaz. Mevla gizledi. Bazı dostları gizlidir. Mevla kaza gazabını günahlar içinde gizledi. Adam bakarsın, zinadan efendim, faizden, cinayetten vesaireden tevbe edip af olur. Tevbesini kabul ettirebilir. Tevbe kapısı açık. Tevbe af olabilir. Bir de baktın, birini gıybet etti, oradan yanar. Bir dedikodu etti, oradan yanar. He? Kediye zulmetti, kediye bir tek attık ya diye oradan yanar bir hayvana zarardan yanar yani bu işler böyle onun için Allah Teala bizleri bu alemde agah olan uyanık olan cevaplarını kaçırmayan günahların hepsinden kaçınan kullarına üstü bakan velilerini arayan dostlarından dua alan kullarına ilhak eylesin amin. amin amin amin evet Şimdi dersen başlayalım. Ya başlayamayız. biraz halim yok. Bunlar da o yine önüme pollo koymadılar. Sesim rahatsız oluyor. Onun için çok da uzatmak istemiyorum. Amma velakin. Tabii ki arkadaşlar mesele çok. Biz size neyi anlattık? Mürşidin vasıflarını. Mürşit Allah dostun sıfatlarını anlattık. Epey derslerdir öyle amel ettik. Evet, sesi açtılar. Şimdilik iki saat saatta konuşabilirim. Nasıl yapayım? Yok yok öyle sizi çok zorlatırsan siz adamı ne yaparsınız biliyor musun? Haftaya kimse kalmaz. Evet. Ama tabii ki geçen derste de dedik Allah dostlarında ne olur? Allah dostlarında kıymetli sıfatlar olur. Riyazatlar olur. Bunlardan birinde ne dedik? Az yemek dedik. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Az konuşmak dedik. Allah cümlemize nasip etti. Yani bu az konuşmayı da anlattık. Bu sabah rüyamdan uyanırken bir beytle uyandım yani. Rüyamda söylüyorum Arapça beyt. Ne diyor o beyt? İhfez lisâneke eyyüel insân la yelde ganneke inne Bu bildiğim bir şey de uykuda bulunan kalk. Ey insan dilini muhafaza et. Sakın seni sokmasın ısırmasın çünkü o canavardır. Bu bekle uyandım ya. Baba duası, peygamber duası girmiştir. Hadis-i şeriftir. Allah Teala hakkımızda kabul eylesin. Amin. Amin. İşte bir ya Konuşma meselesi geçti işte biraz ben de çok geveceğim falan. Bazı meseleleri konuşuyorum şurada burada falan. Ya hemen hatırlattı bana ben unutmuştum. Ya dedi oğlum dedi. İmam Gazali'den okuyorsun ya dedi işte. Ya ben de rüyadan yeni uyandım. O arada dedim ya rüyada da böyle bir beyt okuyorum ama neydi anlamadım. E dedi işte bazı çok konuşmamak lazım dedi. Ne, niye dedim ne, nereden falan? Ya dedi o imam gazelden okuyorsun ya dedi. Bak o geçen persiyen sohbeti unutmamış. Ben hemen unutmuşum ya. Allah Allah. Yani uyarı ve geliyor bize. Dilini muhafaza et. Yılan ejderha arama ağzın içinde duruyor. Sokar batırır seni. İmandan çıkarır seni ya. Çok az konuşmakla. Ben ne? Az uyumak lazım Evet, Evliyaullah'ın, dostların Çünkü uyku ibadete mani, kavi insanın sermayesinin başı ömür Uyku ne yapıyor? Ömrü Eksiltiyor, ibadete mani oluyor Helak çekiyor Efendim, Men lezimer rukat Hurimel murat demiş büyükler Uykuya çok sarılan adam Muradından mahrum olur Çok uyumak zaten zararlı ya Yedi saatten sonra falan zarara geçiyor 7 saatten sonra falan hepten zarara geçiyor. Efendi baba Halid Efendi Hazretleri 5 saat yeter derdi. Fakat gündüz kalkülesi de var. Bir saat de oradan ordan koy falan. Ben efendiye çok yalvarmıştım o zaman bir saat daha ekleme falan. Yani bir hadi 6 olsun falan <gülüyor> diyordum mübarek. Onu kendi üç falan 3 saat. Eftalünnefsüle 3 saat. Uykunun en fazileti 3 saattir diyor. Tıp ve hikmet kitaplarında şeyde. Hoca adam gitti de doktora İşte verdi doktorlar peynir listesi ya işte iki peynir kutusu kadar <gülüyor> diyetisyenlerin iki peynir kutusu kadar gel de sen ye diyeceksin ona da şimdi neyse iki peynir kutusu kadar ekmek şu kadar bir dilim şu gram falan falan adam da dinledi dinledi ne dedi bunu yemekten önce mi yiyeceğiz dedi <gülüyor> sonra yiyeceğiz dedi şimdi bu da ona döndü uykunun en faziletlisi üç saat ha bu kaç saat arayla üç saat <gülüyor> Değil mi? Gece 3, gündüz 3, <gülüyor> ortada 3. <üç>. Öyle. <gülüyor> aşağı aşağısı seni korutmuyor. Mübarek adam. Ya evliyaullah işte. Kolay mı oldular böyle? Ne ne diyor? Efendi Hazretçi okurdu o beyti. Kadisi Allahu siru. Fe men talabe'l a'la sahera'l leyli diye devam ediyor orada. Yüce makamlar isteyen geceleri uykusunu terk eden Terûmu izzensin ve telâmu leylen Yevusul behremen Hem izzet şeref arıyorsun hem sabah da uyuyorsun Inci arıyorsun Yatakta mı bulacaksın? Inci arayanlar denize dalar Değil mi? Mercan nerede? Mercan kayalıklarında Dikkat et kafayı vurma tabi Ama sen usulünü biliyorsan gir oralara Ama yeri neresiyse yerinde arayacaksın Izzet arıyorsun Nerede arıyorsun? uykuda arıyorsun Şeref arıyorsun Makam arıyorsun Mevki arıyorsun Nasıl olacak? Onun için başını tuttu beytini, Efendimiz'in çok okulduğu bir şurada meşhur da bir beyttir ha. Yükseklik arayan geceleri uykusuz geçirecek. Allah Teala uyku ihtiyacımızı azaltsın. Amin. Amin. Bir dua var osta Hangi saatte de istersen uyandırıyor Mevla. Oku otomatiğe bağla. Ya şeyin Kehf suresinin sonudur. Kehf suresinin sonu. Ne atay ne açın deri vardır. Ama Kef suresinin sonunda hadis-i şerif var duaların kitabında. Kef suresinin son 4 ayeti İndeliz namını ve Hamdül Salihattan başlıyor ama bazı rivayetlere kulî demane beşerundendir. Onu okursan yattığın yerde Mekke'ye kadar nur oluyor. Bir defa. Da. Bir defa. O nurun içi melek doluyor. O melekler arşa çıkıyor. Sabah'a kadar tesbih zikredip edip cevabını ona yazıyorlar uyananağın. Peki. Mekke'de uyuyorsa ne oluyor? İstanbul'dan Mekke'ye kadar nur oluyor. Mekke'de uyuyorsa ne oluyor? Arş'a kadar nur oluyor. Ya bu sefer yukarısına doğru gidiyor. O nurun için melek doluyor, o melekler onun için istifarcı oluyor. Anladın Var rivayetleri orada. Sonunda da duası var. Allah e-kızlî habbil ve-isnî amînlî bi e Ya Rabbi en sevdiğin saatte uyandır beni. En sevdiğin amelle uğraştır beni. Tukarribun ileyke zülfâ Sana beni, beni sana yaklaştıracak ameller nasip eyle. burada Beni senin günahlarından uzaklaştıracak amellerine kavuştur beni. Amin. Öyle bir duadır. E, i̇lerisi de var. Hedûkâfetestecî bûlû vesteğfurûkâfetagfirûlî diye devam ediyor. O duayı da okusa, elbisesinin içinde bir melek sabahlıyor. O meleğe bana ona dua diyor, istihbar ediyor. Dilediği saatte niyet etsin, saat kurmak gibi. Saati bile kapatıp uyuyorsun sen ya. Bu saatten üstün ya Dilediği saatte uyanıyorsun dualar kitabında var. kef Suresinin soru, uy ''Uykudan evvel uyanacaklar'' bahsinde geçer. Evet. Onun için ne yapmak lazım? Eee... Uykuyu def lazım. Yarın ahirette fakir olmamak lazım. Evet. ''Birak mürşitleri şeyhleri'' ''Müritlerin bile'' ''Çok uyumaktan uzak durmasın ve kesratı salati'' ''Çok namaz'' Mürşidin namazı ne olacak? Namazı çok olacak. Namazda ne var? Nefisle ibadetler var, bedeni var, mali var, kalbi var. Namazda ne var? Namazda temizlik var, taharet var, setre avret var, Kabe'ye yönelmek var, huşu-i zar var, kalpte ihlas var. Namazda ne var? Mihrap işte, harp yeri. Şeytanla cihat var, Rahmanla münacat var, Kur'an kıraatı var, kelime-i şehadet var, et değil mi? Namaz, namaz, namaz. Bütün haller var. Ayakta ibadet var. Oturarak ibadet var. Eylerek ibadet var. Yerde ibadet var. Namazda ne var? Hamdü senalar var. Şübhanekeler var. allah Ekber tekbirler var. Şübhane Rabbiyle azimler alalar, var. Kelme-i tevhidler var. Namazda neler var? Farzlar var. Vacipler var. Sünnetler var. Müstehafiler var. Menduplar var. Namazda ne var? Terkler var. Haramlarını terk etmek. Mekrulan terk etmek. Neler neler. Namaz ibadeti kadar Bütün ibadetleri toplayan bir ibadet daha yoktur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem semada ne gördü, isra'da ne gördü açta? Gökte melekler var. O zamana kadar bu namaz yok, bizim namaz. Beş vakit yok, böyle yok. Kimi rükuda, kimi secdede, kimi kıyamda, kimi teiyyatta. Hey Allah'ım ne amelleri var bu meleklerin? Mevla bir namaz verdi, bütün meleklerin ameli onda cem etti. Ve o namazı kılana da bütün meleklerin sevabını vaat etti. Bak, bak, bak. Bütün göklerin melekten sevabını bahadet. Beş vakit kılanın. Beş vakit kılmayan ne kadar mahrum bir adam ya. Bir vakit kaçıranın zararı, ziyanı akıllara ziyan. Ne yapmak lazım? Bilmiyorum. İmam Ebu Leşsemerkandi Hazretleri Tembihül Gafil'in seni ne diyor? Evvelki zamanda iblis aleyhisselam insanlara görülürdü. Bir adam bir kere dedi ki ben senin gibi iblis olmak istiyorum dedi. Var ha böyle adamlar. Şeytana tapanlar var, şunlar var, bunlar var. Şu anda şeytan olmak isteyen insanlar ne kadar var biliyor musun? Diyor ki şu elif'e zarar vermek istiyorum, bir şeytan olsam da şunu çarpsam diyor. E şeytan olsan sen çarpıldın zaten ha, kimi çarparsan çarp. E kendin çarpıldı. Hep dedi, cehenneme gideceğini bilse dünyada ona buna zarar vermek için şeytan olmak ister ha. Böyle bir acayip insanlar var, hiç ileriyi düşünmez. İbris dedi ki, ya ''Bugüne kadar benim gibi olmayı kimse istemedi.'' dedi ya. ''Bir tek seni gördüm, ne adamsın.'' dedi ya. ''Dedi ki, ben istiyorum arkadaş.'' dedi. ''Varsa bir çaresi, şöyle.'' Dedi. ''İblis dedi ki...'' ''Sana bir yol göstereyim, benden beter olursun.'' dedi. <gülüyor> ''Dedi, buyur söyle.'' dedi. ''Namazı gevşekten al.'' dedi. ''Kılma.'' demedi, bak. ''Fetehaven bir salat.'' ''Namazı gevşekten al.'' dedi. İki dedi... Yemini bas Allah'ın adına. Yalanmış, doğruymuş. Hiç aldırış etme dedi. Dinin direği müminin miracı namazda var kaynağıyla. Bu kitapta da ayrıyetten geçiyor diye naklettim. Yeri geldi diye. Namazı namaza gevşek ol. Yemininde de doğru yalan Allah'ın adını kullan dedi. Adam dedi ki Allah, Allah. Madem öyle dedi benim de ahdim olsun. Namazı ebedi bırakmayacağım. Daha sağlam alacağım dedi ulan adam da kazık attı iblise ya şeytana da böyle kazık atan ilk görüyorum dedi bir de yalan yere ebedi yemin etmeme söz veriyorum Allah'a dedi İblis dedi ki ben de Allah'a ahdim olsun hiçbir insana doğruyu söylemeyeceğim dedi ulan ne bileyim dedi benim gibi olacaksın diye heves dedi ya bir ortak daha bulacağız dedi senden başkasına da dedi böyle bir şey yapmadım dedi ya. ama Adamı görüyor musun? Ne ilim aldı? Ne ilim öğrendi görüyor musun? Bir daha var böyle. Şeytana sordu ama o peygamberlerden biri onlara cevap vermeye Mevla mecbur etti. Onu onun için. Yoksa böyle normalde vermez cevap. Doğru bilgi vermez. Dostların kim dedi, düşmanların kim? Saydı dostlarım şunlar, düşmanlarım bunlar. Bayağı bir Oğuz'ta rivayet var. Bir gün okuruz onda inşallah. Ve min keseretis sadakati. Çok sadaka verecek. Mürşit dediğin ne yapacak? Çok bizim efendi hazretleri parayı bilmez parayı görmez kaç lira oldu ne işe yaradığını tanımaz adam bir şey ister cüzdanı çıkarır ona <gülüyor> ne kadar alırsan al bazı yerine de parası oluyor birileri getirmiş hepsini verir derler efendi hazretleri seni kandırdı adam kandırsın ne var derdi Allah Allah sadaka hayır hasene sadaka mevlanın gazabını söndürüyor sadaka ömrü uzatıyor Sadaka belayı çeviriyor, tesaddequ ilevşikit Yarım hurmayla olsun sadaka veri. Feynatesi dümben Açlığı kapatır, birinin fakirin karnı doyurur ve tutvül hatiye senin de hatılan günahlarını söndürür. Tesaddequ -u. hadis şerifte buyuruyor sadaka veriniz. sadaka fikakum minen nari. Sadaka insanın cehennemden bereatıdır. Hatta soruyorlar Hz. Ali Efendimiz diyor, Ya Kumak, Kur'an okumak ile hep meşgul olsam, ne buyurursun? aleykeb sadaka, sadaka ile meşgul ol. Cehennemden güvencedir. As-salâ-te-aleyk, sana salavatla meşgul olsam, aleykeb sadaka, sadaka ile meşgul ol. Feinna kalp kalb, kalbi hiyâder. Vettesbih, tesbih ile meşgul olsam, aleykeb sadaka, sadaka ile meşgul ol. Yani, hayır yap, yardım yap. Feinna muhur hurilerin mehirleridir. Kul dev ki meşgul olsam. Gece namazından 1000 kat üstündür. ile meşgul ol. Ha onları yapma demek mi? Değil. Ama fakire yardım, yardım, yardım. Sadaka çok büyük bir hasene. Ya On ya, ya. Onun için, mürşit dediğin zat ne olur? Cömert olur. Çok sadaka sahibi olur, evet. Zekat da buna dahil, nafileler buna dahil. Senin cebindeki tükenecek, Allah kattaki baki kalacak. E bunu bilen ne yapar? Mürşit ne demek? Görü gibi iman etmiş. E bunu görü gibi inanan adam nasıl vermeden duracak? Evet. Ama şimdi bakıyorsun adam şeyhim, mürşidim, e, Getirin götürmeyin diyor. Doldur. Bizim gördüğümüz şeyhler mürşitten millete veriyor ya. Millete verenler ee, kendi muhtaç olur ayrı birisi ona bir şey verir, hediyeyi kabul eder Ayrı bir şey Muhtaç olsa sadaka da kabul eder Esabı ı zekat diyordu Makamları yüksekti ama muhtaçtır o ayrı bir şey Ve durumuna göre ihanet edecektir Evet, evet لَنْ تَنَعَلُوا الْبِرَّ حَتَّىٓتُونْ فِقُوا مِمَّا تُحُبُّدُ En sevdiklerinizden vermedikçe Birru takvaya asla nail ve vasıl olamazsınız Bir iyilik makamı. İyilik sahibine ne deniyor? Ber. Allah Teala'nın isimlerinden biri nedir? El-berru. İyilik sahibi. Tekalleku bi-ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Mevla hangi huyu kendine isim yaptı? Demek ondan razı. Sende de bulunsun bir miktar. Sende de bulunsun o vasıflardan. Allah'ım sadaka verecek çok hayırlı helal mal nasip eylesin. Amin. Evet. savmi oruca devam edecek. Samtu sahibi tesbihi onun sessizliği bile sübhanallah yerine geçer. Ve ibadet uykusu ibadet yerine geçer. Ve dua mustecab duası makbul olur. Ve amelu ameli kat kat olur. Bunu bilmiyor mu? Bunu bilen mürşit durur mu? Evet. Allah yolunda oruç cehennemden 70 sene uzak eder. Onun için evliyaullah'tan bazısı bayram günleri hariç devamlı tutuyorlar. Bazısı Davut a.s.'nın orucu bir gün tutuyor, bir gün yiyor. Evet evet evet. Bazısı her Perşembe Pazartesi her hafta. Ey yamu biz 13 14 15. Bizim Efendi Hazretleri öyle yapardı. Tabi arafe günü, Aşure günü bunlara rahat eder. Her hafta iki gün mutlaka. Pazartesi O zor. Her hafta iki gün zor yani. Öbür türlü senede bir ikiler kolay. Her hafta Pazartesi Perşembe kuvvetli Sünnet diye tutar. Ve kâne bir mütebâtı Şeyhül Basir. Allah'ın yolunu gören, insanların nefsin ayıplarını bilen mürşide uymak sebebiyle evet. O mürşit kime uyar? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyar. O mütebaat sebebiyle efendim cailen kılıcı olur mahasin elahlak ile en güzel huyları kendisine sirate meleke yapar ve devamlı o ahlâkı bırakmaz, onlara mültezim olur. Yoksa, İslam ahlakını takınmadan, salih amellerle meşgul olmadan, ilim para etmez, şeyhim para etmez, babam şeyh'ti, ondan el aldım, bundan icazet aldım lan, bu işler yürümez. Ne demiş Evliya Allah? Ya men teka'ade am mekârimi hulukihi, leyset tefâguru bil ulûmi zâhirah, men lem yuhezzib Ilmuhu ahlaqahu Lem yentefi'u bi fil ahirah Güzel huylardan geri kalan adam Öyle tefsir, hadis, fıkıh bilmekle Iftihar olmaz Ilmin var ise ahlakın düzgün olacak İslam ahlakıyla amel, amel edeceksin Ilmin ahlakını düzeltmediyse O kişi ahirette ilimlerinden fayda görmez Güzel ahlak Düşük adamları yüksek makamlara çıkarır Kötü ahlak Yüksek adamları alçak adamların Seviyesine indirir. Hadis-i şerif ne buyuruyor? el huluk seyyi kötü huylar yufsidül amel, iyi amelleri bozar. Namaz, oruç, zikir, hac, cihat falan. Ama sonra kötü huylar sebebiyle kema yufsidül milhul asel. Tuz balı bozduğu gibi kötü huylar da amelleri bozar. Şimdi hangi ahlak ile mevsup olacak? Ders burada kalacak. Burada birinci ahlak neymiş? kes sabri önümüzdeki ders bundan gider sabır mürşit dediğin veli dediğin şeyh dediğin nasıl neyle mevsuf olacak sabır tahammül. hele ibadetlerde sabır sabrın sevabına hiçbir amel denk olmaz. ne kadar namaz kılıyor uzun, nam uzun namaz kılmak ne ister Kuran çok okumak ne ister Adam bağırıyor, çağırıyor falan, ona kızmamak ne ister? Vaaz etmek, nasihat etmek ne ister? Ders okutmak, talebeye bir şey anlatmak Bir kızarsan bağırırsan ne oldu? He? Sabır gitti mürşit olmasa Tasavvuf ehli olmasa, hocalar talebelerle anlamadığımı ne yapar? Çok sinirlenir ha, bazı hocalar kızar, vurur, patlatır Tabi, sabır yok Sabır çok zor iş ben mesela ders okuttum çok seneler şimdi pek sabredemem yani anlamazsa sabredemeyebilirim zor iş bir daha anlat bir daha anlat on kere yirmi kere anlattığı var hele bizim efendi hazretleri adamı ikna etme gece yarısı beş saat uğraşıyor. 5 beş saat kadın çarşafı çıkartmasın diye beş saat telefon elinden düşüyor böyle uyuyor yine telefonu alıyor yine konuşuyor biri bir açıyor konuşuyor bir saat ya bir saat Mübarek zaten birde yatıyor, üçte kalkacak. E uyuyamıyor, uyutmuyorum. Siz olsanız nasıl yaparsınız? Hadi git işine be! Ne fetvası soruyorsun, Anlamadım mı artık? Kapat ya! Ya hoca efendi! Yani iki dakikada çuvallarsın böyle. Ne diyor mübarek? Ben diyor, benim. Hamal gelse, çöpçü gelse, hiç fark etmez. Kral gelse, hiç fark etmez. Ben öyle bir makamdayım ki sonuna kadar dinlemek zorundayım. Cevap vermek zorundayım. Biraz evvelde bitir diyemem. O bitirene kadar devam. Efendim, son Adam yüzünü çevirmeden efendimiz çevirmez. Adam elini çekmeden efendim son Elini çekmez. nasıl mürşit olacak? Onu hakkıyla uyayacaktan da mürşit olacak. Senin benim zaten haşa diyelim bize de. Piyasadaki şeyh geçinenlerin birçoğunda sabır var mı? iki dakika lafı uzat bakalım ne yapıyor sana. Ya, sabır olacak. Sabır hakkında çok konuşacağız, uzun konuşacağız, hakikaten Tabi hastalığa sabır ayrı bir mesele İbadete sabır O da çok zor ya Yani uzun namaz Herkes 10 rekat, 12 rekat teheccüdü 12 dakikada kılıyor 15 bilemedin Bizim efendi hazretleri 12 rekatı kaç saatte kılıyor biliyor musun? 2 saat, 3 saat kıldığı var Ya herkes uyuyor, uyanıyor, bakıyor ayakta Herkes uyuyor, uyanıyor, bakıyor ayakta Nasıl olacak? E sabır lazım E sen sabredir Zevk alamıyorsun tabi Zevkine göre sabrediyor Ya Ne zatlar, ne zatlar Ama tabii bizde de, de zaruri miktarda bir sabır olması şart çünkü imanın şartlarına giriyor bu aksi takdirde adam Allah'a da karşı geliyor diyor beni mi buldun diyorsa baksana bu sabırsız işte ya bu tabi dinden de çıkar bu laf adamı kafir eder bu sabırın çok önemli noktaları da var sabırsız adam imandan da çıkma tehlikesi var tabi ya Rabbim sabırlar, sebatlar, devam istikametler nasıl eylesin amin sabır, hastalıklara sabır ben çok güzel sabreden insanlar gördüm beni teselli eden adamlar gördüm yani Kendi ağrıdan duramıyor üstü katime istiyor Mevla'dan razıyım aman Mevla'dan razıyım Bu Mevla'dan razı olmak kadar büyük amel yok Tabii ki Mevla ağır hastalıklar vermesin dayanamayacağımız şeylerle imtihan etmesin amma ve lakin ederse de sabır versin Amin. sabırdan öte rıza versin Amin. rıza rıza rıza razıyım Allah'ımdan razı ya sen razı olsan o da senden razı oluyor tane istiyorsun Dünya fani, acısı da bitecek, çilesi Konuşmak kolay, acı çekmek zor arkadaşlar. Acı çekmek zor, herkes dayanamaz. Yani ma maalesef. Bazılarının imandan çıktığını da gördük yani. Dayanamıyor acıya. Dayanamayıp intihar eden de var. İntihar etse cennet haram oluyor. Tehlike bak, hep sabra geliyor iş. Dönüyor, sabra geliyor. Yani intihar etmemek de ne işi? Sabır işi. İntiharı kim eder? Sabırsızlar eder. Allah bizi imtihan etmesin. Amin. Kimse hakkında da büyük konuşmayalım. İntihar da etse üstü edelim bir adam için. Yine cenaze namazını kılarız. Niye Müslüman olduğunu biliyoruz. E madem Müslüman idi ama niye intihar etti? İmam-ı göre kılınır, biz onunla amel ederiz. Çünkü neden? Efendi Hazretleri de öyle der. Demek ki cinnet geçirdi, aklı gitti, delirdi, aklı gidince yaptı, mesul olmaz. Hüstü zan edelim. Akıllıyken yapmadı diye. Yani hüstü edelim. Kimse hakkında da aleyhte konuşmayalım. Bu ne biçim adam ya? Senelerce namaz kıldı, oruç tuttu sonra sıktı kafasına bu. Ne sapık adammış falan. Sakın böyle konuşma. Sakın büyük konuşma. Bir bela gelir başına. Benim başıma geldi. Birisi hakkında düşündüm ta 12 14 sene evvel. Bandırma cezaevinde başıma geldi. Benden evvel biri hakkında düşündüm. Ya bu adam nasıl böyle etti? Allah Allah Üç gün bir yerde bıraktılar beni çok perişan Orada bir düşüncem geldi Bir şeyler düşün Dedim demek buna böyle oldu Evliya Allah öyle diyor Köpeğ, Köpeği hafife alsam korkarım Allah beni köpeğe çevirebilir Domuza beni Ne biçim hayvan Kork ki Allah seni domuza döndürebilir Allah'ın bir mahlukunu Hakaret gözüyle, nazarıyla Muameleye tabi tutmayalım Hiçbir mahlukuna kendimizi en akır görelim arkadaş. Yani imanını kurtaramazsan sen cehenneme gideceğin domuz toprak olacak. Hangisi üstün? Toprak olan üstün. Ebedi yanmaktansa toprak olmayı tercih ederiz. O zaman kendini hiçbir şeyden eftal görme ya. O zaman şu şu niye yapmış? Şu bu niye yapmış? Aa şu zina etmiş. Nasıl zina ediyor ya falan. Ertesi gün zinadası. Başına bela gelir. Büyük görme kendi ya. Bunu niye intihar etmiş? Tabii. Dikkat edelim. Ama hakikaten güzel insanlar görüyorum, Faziletli ahlaklara sahip insanlara rastlıyorum Efendi Hazretlerimizin cemaatinde bilhassa. Yani hakikaten. Rıza üzereler yani. Allah Teala rıza makamlarını itmam eylesin. Amin. Onun için hakikaten ağır hastalar var. Dua isteyenler var. Ya Rabbi acil şifalar ikram eyle. Amin. Ya Rabbi uyuşturucuya müptelalar var. Ne zor iş ya. Kurtulmak istiyor uyuşturucudan kurtulamıyor. Sen de diyorsun ki bırak da işte tamam. Ulan bırak demekle bırakılıyor mu? Öyle alışkanlıklar var. Bırakılması can çıkmaktan zor olur. Alışkanlık çok zordur. Allah'ım bize kötü alışkanlıklar verme ya Rabb. Nasip etme ya Rabbi. Çoluk çocuğumuza da nasip etme ya. Rabbi. Allah'ım şu uyuşturucuya tutulan kardeşlerimizi Müslüman onlar inanıyorlar Haram'a düştüler Kurtar onları ya Rabbi Amin. Soğukluk ver ya Rabbi Kerahat Amin. ver ya Rabbi İkrah ver ya Rabbi Amin. Eşcinsellik meseleleri Adama bir alışkanlık olmuş Kurtulmak istiyor Sohbet dinliyor ağlıyorsunuz diyor Ama böyle bir kuyular var Kurtar onları ya Rabbi Amin. Kerahat ver ya Rabbi Amin. Nefret ver ikrah ver ya Rabbi Amin. Karşı cinsine karşı meyil ver ya Rabbi Amin. Aynı cinse karşı ikrah ver ya Rabbi Amin. Amin Allah'ım. Fıtrat ez fıtratına döndür ya Amin. Amin. Sen kullarını fıtrat üzere yarattın. İstan fıtratına çevir ya Amin. Amin. Ama bunlar imtihandır. Kimseyi hakir görme. Bu ne biçim iş deme. Bu adam beli nasıl yapıyor deme. Yarın düşebilirsin. Onun için dua eyle. Dua eyle. Ya Allah ıslah eyle. Amin. Hidayet eyle. Amin. Allah'ım günahlardan tevbe nasib eyle. Amin. Hepimizin alışkanlığımız olan günahlar var. Onun o, bunun bu, senin bu, benim bu. Her müminin zaman zaman kafasına vuran günahı vardır buyurdu Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnneli küllü müminin. Zenben. Yaudul feynete ba'del feyneti. Zaman zaman gelip giden onu yoklayan günahları var. Alışkanlıkları var buyurdu. Hepimizin var. Kurban olduğum sana Allah. Im. Sevmediğin razı olmadığın ahlaktan, alışkanlıktan muhafaza eyle bizi amin. Sevdiğin razı olduğun ahlak ile müzeyyen eyle bizi mücehhez eyle bizi amin. Amin, amin amin Bak şimdi ne dualar alıyorsun? Kaç kuruş verdin buraya gelene kadar? Bir dirhemden cenneti aldı bak Sen de birkaç belki masraf ediyorsun Araba parası, şu parası, bir lira, iki lira Ne dualar alıyorsun? Ya Bu kadar amin diyenler reddolur mu? Mahrum olur mu bu cemaat? Hepimiz kazanacağız Onda şüphe yok. Cemaatten boş çıkan yok. Melekler dua diyor. Hadis-i şerifle sabittir. E daha ne olacak? Melekler günahsızdır. Allah Teala bizi onların dualarına bağışlasın. İstiğfarlarıyla bağışlasın. Amin. amin. Amin. Amin. Ve burada derslerin devamında dinleyeceğimiz ahlak ile mütekallik olmayı nasip eylesin. Amin. Böyle bir mürşit bulmuşuz. Allah'ım devam, çabat istikamet nasip amin. eylesin. Efendi Hazretimizin yarın sohbeti veriliyor televizyonda. Hem bir farklı bir sohbet veriliyor. Ba görüntüsü olmasa da mübarek görüntüleri veriliyor. Allah Teala istifade kanallarımızı ziyade eylesin. Amin. Amin. Bu işlere engel olacaklara, mani olacaklara fırsat vermesin. Amin. Yardımcılarımızı artırsın, engellerimizi kaldırsın. Amin. Amin. Amin. Bizden evvel ölenlere gargayı garık rahmet eyle. Amin. Ya Rabbi kabirlerini nur eyle ya Derecelerini ale eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Amin. Sübhane Rabbiyel Ali'yle alel vehhab. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد موعدي وصعمي أجمعين الله من الناس للكل جنة نعود بك من النار الله من الناس لكرضك والجنة نعود بك من سخطك والنار الله من الناس للكل ما قرب إليهم قبل المعامل نعود بك من النار وما قرب إليهم قبل الله من الناس لكم من خير ما سلك من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعود بك من شر مسعك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم انت المستعان ولك البلاد ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اننا من الخير كل عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعله اكباء ورشده Allahumme Rabbana atina min ladunka rahmete wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumme min lana nuran wa irhama wa ghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Ya Arhamar rahimin, ya Arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Afdal salawatika, adada malumatika, wa barik wa sallim kazaalik. Kaç kere okunacak? 10 kere. Hele ki cuma sabahı akşamı mutlaka okuyun. Çünkü buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem: "Men salli 10 kere sabah, 10 kere akşam bana salavat okuyană hâlletle-u şefaatul minnî yevmel kıyamet Kıyamet günü benden ona şefaat helal olsun. Helaldir. 10 kere sabah, 10 kere akşam. Öyle bir salavat tertiplemiş mübarek. Salatların en üstünüyle. Malumatının sayısınca salat, selam ve bereketler ihsan eyle. efendisine arz eyle, yalum. Salavat şeyi ezberleyelim. Efendi babamız onu Hizb-ul sonuna yazmıştı 10 kere diye. O Hizb-ul değil, Kalb-i adad verdiğinden katılmadır. Bu salavat i şerife, Ya Rab, Habibin sallallahu aleyhi ve sellem çok anmayı nasip eyle, çok hatırlamayı nasip eyle, salavatlarımızı ona arz eyle. Mubarek gecemizde, günümüzde Ya günahlardan muhafaza eyle, Allah'ım hayli muratlarımızı ihsan eyle, kabul saatine mutlaka denk gelmek nasip eyle. 2. imam hutbeye çıkışından Birinci rekatta amin deyişine kadar namazın o arada hayırlı muratlar ve niyetler tutup o anda o saati, anı yakalamayı bize nasip eyle. Amin. Sonra ikindiden sonra akşama çok yakın yarım saat kalarak son güneş batmağa yaklaştığında kabul saati gizli olan o vakitte mutlaka çok önemli dünyamız, ahiretimiz için müstecap dualar yapabilmeyi nasip eyle. Amin. O ana denk gelmeyi nasip eyle. Hayırlı muratlarımızı ihsan eyle, umduklarımıza nahil eyle, korktuklarımıza emin eyle. İslam alemindeki mazlumlara yardım eyle, Amin. esirlere yardım eyle, hapishandeklere yardım eyle, Amin. zalimleri kahreyle, kahar isp-i şerif hürmetine kahreyle, mazlumleri bir an evvel halâs eyle, Amin. vatanımızı İslam vatanları iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle, Amin. asker polislerimiz bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza eyle, Amin. ibadetlerimizin sevaplarına ortak eyle, Amin. Ya Rabbi Sen Fazbu Keremli İslam alemine İslam Kur'an ve ehli Sünnet huzuru ihsan eyle, Amin ehl sünnet dışındaki fırkaları kahre, helak eyle, amin. ihlak eyle, amin. en başta ıslah eyle. Islahı mukadder olmayanların şerrinden bizi koru muhafaza eyle. Amin amin amin. Hürmet-i hayırlı husulü için buyururum. Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Resûlallah. Essalâtü vesselâmü aleyke Habîbullah. el ve صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين